Cahil Filozof Walter İlk şüphe Sen kimsin? Nereden geliyorsun? Ne yapıyorsun? Ne olacaksın? Bu evrendeki bütün canlılara sorulması gereken fakat hiçbirinin cevap veremediği bir soru. Bitkilere hangi meziyetin onlara boyattırdığını, aynı toprağa nasıl bu kadar çeşitli ürün verebildiğini soruyorum. Oysa bu duyarsız ve dilsiz canlılar her ne kadar ilahi bir yetiyle donatılmış da olsalar beni kendi cehaletimle ve beyhude varsayımlarla baş başa bırakıyorlar. Hepsi de hareket edebilen ve iletişim kurabilen benimle aynı duyulara her türden tutkunun yanı sıra belli ölçüde düşünceye ve hafızaya da sahip bütün o farklı hayvan sürülerine sorular soruyorum. Oysa onlar ne olduklarını, niçin var olduklarını ve ne olacaklarını benim kadar bile bilmiyorlar. Gezegenlerin uzayı dolduran sayısız güneşin hissedebilen ve düşünebilen canlılarla dolu olduğundan şüpheleniyorum. Hatta buna inanmak için haklı sebeplerim var. Fakat sonsuz bir bariyer bizi birbirimizden ayırıyor ve başka dünyalarda yaşamakta olan hiç kimse bizimle iletişim kurmadı. Spectacle de ölen saygıdeğer baş rahip Saygıdeğer şövalyeye yıldızların yeryüzü için, yeryüzüyle hayvanlarınsa insanoğlu için yaratılmış olduğunu söylüyor. Fakat minik yerküremiz küremiz diğer gezegenlerle birlikte güneşin etrafında döndüğüne, yıldızların düzenli ve oranlı hareketlerinin insanlar olmadan da sonsuza dek sürüp gidebileceğine, ufak gezegenimizde benzerlerimden çok daha fazla hayvan olduğuna göre bana kalırsa saygıdeğer başrahip, her şeyin kendisi için yaratıldığını söyleyerek böbürleniyor ve haddinden fazla izzeti nefis sergiliyor. Ben insanoğlunun savunmasızken daima hayvanlara yem olduğunu, öldükten sonra da yine hepsine yem olduğunu gördüm. Bu yüzden saygıdeğer başrahiple saygıdeğer şövalyenin doğanın kralları olmalarını anlamakta güçlük çekiyorum. Kral olmak şöyle dursun, sonsuzluğun ortasında tek bir noktaya sıkışmış, Etrafımı saran her şeyin kölesi olan ben, işe kendi kendimi aramakla başlıyorum. Güçsüzlüğümüz Ben güçsüz bir hayvanım. Doğarken ne güce, ne bilgiye, ne de içgüdüye sahibim. Bütün dört ayaklıların aksine daha annemin memesine kadar sürünmekten bile acizim. Ancak biraz güç kazandığımda, organlarım gelişmeye başladığında biraz düşünebilir hale geliyorum. İçimdeki bu güç artık daha fazla gelişemeyip her gün azalacağı ana kadar artmaya devam ediyor. Düşünce üretme yetisi de aynı şekilde vadesi dolana kadar gelişiyor ve daha sonrasında farkına varmadan kademe kademe sönüp yok oluyor. Uzuvlarımın gücünü önceden belirlenmiş sınırlara ulaşana kadar an be an artıran bu mekanizma nedir? Bunu bilmiyorum. Bütün ömürlerini bu nedeni aramakla geçirmiş olanlar da benden daha fazlasını bilmiyor. Peki beynime bir takım imgeler sokan, bunları hafızamda muhafaza eden diğer güç nedir? Bunu öğrenmek için para alanlar boşuna araştırıp durmuştur. Birincil prensipler konusunda hepimiz beşikteyken ne kadar cahil idiysek şimdi de o kadar cahiliz. Nasıl düşünebiliyorum? 2000 yıldan bu yana yazılıp çizilmiş kitaplar bana herhangi bir şey öğretti mi? Kimi zaman nasıl düşünebildiğimizi bilme hevesine kapılırız. Oysa yiyecekleri nasıl sindirdiğimizi, nasıl yürüdüğümüzü öğrenme arzusunu nadiren duyarız. Ben aklıma sorular sordum. Ona ne olduğunu sordum. Bu soru hep kafasını karıştırdı. Yediklerimi sindirmemi... Yürümemi sağlayan zembereklerin düşünce üretmemi sağlayanlarla aynı olup olmadığını aklıma bakarak keşfetmeye çalıştım. Bu düşüncelerin bedenim açlıktan kıvrandığında nasıl ve niçin uçup gittiğini, yemek yediğimde ise nasıl yeniden doğduğunu asla anlayamadım. Düşüncelerle düşünmemi sağlayan yiyecekler arasında öyle büyük bir farklılık gördüm ki içimde akıl yürüten bir töz ile yiyecekleri sindiren başka bir töz olduğuna inandım. Yine de kendi kendime sürekli iki ayrı töz olduğumuzu kanıtlamaya çalışırken aslında tek olduğumu somut olarak hissettim ve bu çelişki bana daima sonsuz bir acı verdi. Orta kanımız olan toprağı büyük bir maharetle işleyen benzerlerimden birkaçına kendilerini iki ayrı töz gibi hissedip hissetmediklerini, felsefeleri sayesinde içlerinde ölümsüz fakat hiçlikten oluşmuş, uzamsız var olan, sinirlere dokunmadan etki eden, ve ana rahmine düşmelerinden tam altı hafta sonra gönderilen bir töz barındırdıklarını keşfedip keşfetmediklerini sordum. Onlarla dalga geçtiğimi sanıp hiçbir cevap vermeden tarlalarını sürmeye devam ettiler. Bilmem şart mı? İnanılmaz sayıda çok insanın beni kıvrandıran güçlükler konusunda en ufak bir fikri olmadığını, ve okullarda genel olarak varlık, maddetin vesaire üzerine anlatılanlardan şüphe duymadığını, hatta çoğu zaman benim bunları bilmek istememle alay ettiğini görünce, bunları bilmemiz acaba gerekli olmayabilir mi diye kuşkuya kapıldım. Doğanın her canlıya kendisine gereken kadarını verdiğini düşündüm ve ulaşamayacağım şeylerin bizi ilgilendirmediğine inandım. Fakat bu ümitsizliğe rağmen öğrenme arzumdan vazgeçemedim. Ve şaşkın merakım daima tatminsiz kaldı. Aristoteles, Descartes ve Gassendi Aristoteles söze bilgeliğin kaynağının şüphe olduğunu söyleyerek başlar. Descartes bu düşünceyi daha da ileri götürür. Böylece her ikisi de bana söylediklerinin tek kelimesine bile inanmamayı öğretmiştir. Bilhassa aynı Descartes şüphe eder gibi yaptıktan sonra Hiçbir şekilde anlamadığı şeylerden öylesine kesin bir dille bahseder, fizik konusunda feci şekilde yanılıyorken bile olgularını o denlemin bir tavırla aktarır, öyle hayali bir dünya kurar burgaşlarıyla ve üç elementiyle ki bunlar ateş, hava, toprak öyle olağanüstü derecede gülünçleşir ki kendisi cisimler hakkında beyni bu denli yanıltıktan sonra onun ruh üzerine söylediği her şeyden kuşku duymam gerekir. Descartes metafizik düşüncelerle doğduğumuza inanır veya inanır gibi yapar. Ben de Homeros'un zihninde İlyada ile doğduğunu iddia etmek isterdim. Homeros'un ileride kah güzel, kah tutarsız, kah abartılı şairane fikirler edindikten sonra nihayet İlyada'yı kaleme alacak şekilde oluşturulmuş bir beyinle doğduğu doğrudur. Bizler doğarken içimizde daha ileride gelişecek her şeyin tohumunu da taşıyoruz. Fakat nasıl ki Raffaello ve Michelangelo fırçalarıyla ve renkleriyle doğmadılarsa bizler de fikirlerle doğmadık. Descartes olmadık hayallerinin dağınık parçalarını birbirine uydurmak için insanın daima düşündüğünü varsayar. Ben de kuşların durmadan uçtuğunu, köpeklerin durmadan koştuğunu hayal etmek isterdim. Ne de olsa kuşlar uçma, köpeklerse koşma yetisine sahiptir. İnsanın bunun tam tersine kani olması için kendi tecrübesiyle insanlığın tecrübelerine şöyle bir göz atması yeterlidir. Kimse bütün hayatı boyunca gece gündüz hiç durmadan ta anne karnında ceninken başlayıp nihai hastalığına kadar düşündüğüne inanacak kadar deli değildir. Bu masalı savunmaya kalkanların çözümü insanın daima düşündüğü fakat bunun farkına varmadığı yönündedir. Bu farkına varmadan yiyoruz, içiyoruz, ata biniyoruz demekle aynı şeydir. Madem düşüncelere sahip olduğunuzun farkında değilsiniz, nasıl bunlara sahip olduğunuzu iddia edebiliyorsunuz? Gassendi bu zırva sistemle gerektiği şekilde alay etmiştir. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Gassendi de Descartes'ta ateist ilan edildiler. Hayvanlar İnsanların düşüncelere, algılara, kavramlara sürekli sahip olduğu varsayımı doğal olarak hayvanların da bunlara sürekli sahip olduğu sonucunu doğurmaktadır. Zira bir av köpeğinin itaat ettiği sahibine ve ona getirdiği ava dair bir fikri olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Köpeğin hafızaya sahip olduğu ve birkaç fikri birleştirebildiği aşikardır. Öyleyse şayet insanın düşüncesi ruhunun özü ise, Köpeğin düşüncesi de onun ruhunun özüdür ve şayet insan daima düşünceye sahipse, hayvanların da daima düşünceye sahip olması gerekmektedir. Burgaşların ve oluklu maddenin mucidi ki bu Descartes'tir, bu güçlüğü aşabilmek için hayvanların iştah hissetmeden yemek arayan, duyu organları olduğu halde asla en ufak bir hisse sahip olmayan, acı duymadan çığlık atan, neşe duymadan sevinç gösteren, beyne sahip oldukları halde azıcık bile düşünemeyen ve bu halleriyle doğanın ebedi bir çelişkisi olan salt birer makine olduklarını iddia etme cüreti göstermiştir. Bu sistem en az diğeri kadar gülünçtür. Fakat insanlar bu sistemin zırvalığını gözler önüne sermek yerine onu dinsizlikle suçlamış. Bu sistemin yaratılışta Tanrı'nın hayvanlarla bir anlaşma yaptığını, Isıracakları ve yiyecekleri insanların kanının hesabını onlardan soracağını belirten kutsal kitaba aykırı olduğunu iddia etmiştir. Bu ise açıkça hayvanların zekaya ve iyi ile kötüyü ayırt edebilme yetisine sahip olduğunu varsaymaktadır. Tecrübe Felsefi tartışmalarımıza hiçbir zaman kutsal kitabı karıştırmayalım. Bunlar birbirinden çok farklı birbiriyle hiçbir ilişkisi olmayan şeylerdir. Burada tek amaç, kendi başımıza öğrenebileceğimiz şeyleri incelemek. Bu da aslında çok az şey demek. Dünya üzerinde tecrübe olmadan hiçbir şey bilemediğimizi kabul etmemek için sağduyudan yoksun olmak gerekir. Cisme, mekana, zamana, sonsuzluğa, hatta Tanrı'ya dair birkaç zayıf ve sınırlı fikir edinmeyi ancak tecrübeyle, el yordamıyla, ve uzun uzun düşünüp tartışarak başarabiliyorsak, hiç şüphesiz doğanın yaratıcısının sonrasında sırf çok az sayıda insan bunlardan istifade edebilsin diye bütün ceninlerin beynine bu fikirleri yerleştirmesine gerek yoktur. İlmimizin nesneleri konusunda hepimiz Longus'un aşklarını ve beyhude girişimlerini anlattığı cahil aşıklar Dupnis ve Chloe gibiyiz. Tecrübeleri olmadığı için Arzularını ne şekilde tatmin edebileceklerini bulmaları çok zaman almıştır. Aynı şey İmparator Leopold'un ve 14. Louis'in oğlunun da başına gelmiş. Onları da eğitmek gerekmiştir. Şayet düşüncelerle doğmuş olsalardı, doğanın onlardan insan türünün devamı için gerekli olan bu en temel ve yegane düşünceye esirgemeyeceği aşikardır. Töz Tecrübe olmadan hiçbir kavrama sahip olamayacağımıza göre maddenin ne olduğunu anlamamız imkansızdır. O tözün özelliklerine dokunuyoruz, onları görüyoruz. Fakat altta duran anlamına gelen substance kelimesi bile o altta duran şeyi asla bilemeyeceğimiz konusunda bizi yeterince ikaz ediyor. Görünüşüne bakarak ne keşfederse keşfedelim, o altta duran şey hala keşfedilmemiş olacak. Aynı nedenden ötürü Ti'nin ne olduğunu da kendi kendimize asla öğrenemeyeceğiz. Bu ilk anlamı nefes olan ve bize düşünce esinleyen şeyi belli belirsiz ve kabaca ifade edebilmek için kullandığımız bir sözcüktür. Fakat hayal dahi edemeyeceğimiz bir mucize eseri o Ti'nin tözüne dair ufacık bir fikrimiz olsaydı bu bile bir ilerleme sayılmazdı. Zira o tözün nasıl duygu ve düşünce edindiğini asla tahmin edemezdik. Belli bir zekaya sahip olduğumuzu biliyoruz. Peki ama bu zekayı nasıl elde ediyoruz? Bu doğanın hiçbir faniyle paylaşmadığı sırrıdır. Dar sınırlar Tıpkı bedeni gücümüz gibi zekamız da çok sınırlıdır. Diğerlerinden çok daha güçlü kuvvetli insanlar vardır. Düşünce konusunda da heraklesler mevcuttur. Ancak bu üstünlük özünde pek de mühim bir şey değildir. Biri benden 10 kat daha fazla ağırlık kaldırır. Ben 3-4 basamaklı sayıları güç bela bölebilirken bir başkası kağıt kalem olmadan zihninden 15 basamaklı bir sayıyı böler. İşte onca göklere çıkarılan bu güç bundan ibarettir ve çabucak en uç sınırına ulaşıverir. Bu nedenle serili iskambil oyunlarında hiçbir insan var gücüyle çabalayıp uzun tecrübelerle kendini yetiştirdikten sonra bile ne kadar gayret ederse etsin, ulaşabildiği noktanın ötesine geçemez. Zekasının en uç sınırına dayanır. Hatta bunun muhakkak böyle olması şarttır. Aksi takdirde kademe kademe sonsuza kadar giderdik. İmkansız Keşifler O halde biz de içine kapatıldığımız bu dar çember içerisinde asla bilmemeye yazgılı olduklarımızla Azıcık öğrenebileceklerimize bir bakalım. Hiçbir birincil mekanizmayı, hiçbir birincil prensibi kavrayamayacağımızı daha önce görmüştük. Kolum niçin irademe itaat eder? Bu anlaşılmaz fenomene o kadar alışmışız ki, çok az insan buna dikkat eder. Bu kadar harcı alem bir sonucun nedenini araştırmaya kalktığımızda, kendi irademiz ile uzuvumuzun itaati arasında gerçek anlamda bir sonsuzluk olduğunu, yani aralarında hiçbir orantı, hiçbir mantık, hiçbir gözle görülür sebep olmadığını fark ederiz. Ve bu konuda sonsuza kadar düşünüp dursak da, akla yatan en ufak bir sebep olasılığı bile tahayyül edemeyeceğimizi hissederiz. Haklı Ümitsizlik Bu şekilde daha ilk adımda durdurulup, boşu boşuna kendi içimize kapanınca, sürekli kendimizi aramaktan ve asla bulamamaktan korkmaya başlarız. Duyularımızdan hiçbir açıklanabilir değildir. Üçgenler yardımıyla Dünya ile Güneş arasında aşağı yukarı 30 milyon geometrik fersahlık bir mesafe olduğunu biliyoruz. Peki ama Güneş nedir? Niçin kendi ekseni etrafında döner? Niçin belli bir yönde döner de başka yönde dönmez? Peki Satürn ve biz niçin bu yıldızın etrafında doğudan batıya doğru değil de batıdan doğuya doğru döneriz? Bu soruyu asla cevaplayamayacağımız gibi, bunun altında yatan tek bir fiziksel nedeni tahayyül etme gibi bir ihtimalimiz dahi yok. Peki neden? Bu güçlüğün düğümü, nesnelerin birinci prensibinde saklı da ondan. Doğanın engin boşluklarını etki eden neyse, bizim içimize etki eden de odur. Gezegenlerin dizilişinde de, bir un akarı ile bir insanın oluşumunda da birincil bir prensip vardır. Ve bizim bu prensibe ulaşmamızın yasak olması şarttır. Zira birincil mekanizmayı öğrenebildiysek bu mekanizmanın efendileri, tanrı olurduk. Bu düşünceyi biraz açalım ve doğru olup olmadığını görelim. Diyelim ki duyumlarımızın, düşüncelerimizin, hareketlerimizin sebebini tıpkı gezegenlerin tutulma nedenini, ayın ve venüsün farklı evrelerini keşfettiğimiz gibi keşfettik. Bu durumda nasıl gezegenlerin evrelerini ve tutulmalarını öngörebiliyorsak duyumlarımızı ve bu duyumlardan kaynaklanan düşüncelerimizi ve arzularımızı da aynı şekilde öngörebilirdik. Böylece içimizde yarın neler olup biteceğini önceden bildiğimizden bu mekanizma sayesinde ne yönde hayırlı mı yoksa uğursuz şekilde mi etkileneceğimizi bilirdik. Kabul edildiği üzere pek çok koşulda içsel hareketlerimizi yönlendiren bir iradeye sahibiz. Örneğin kendimi öfkelenecek gibi hissettiğimde düşüncem ve iradem bundan doğacak tepkilerimi bastıracaktır. Şayet bütün birincil prensiplerimi bilseydim, yarın maruz kalacağım bütün duyguları, beni bekleyen bütün düşünce silsilesini de bilir, bu düşünce ve duygu silsilesi üzerinde zaman zaman başka yöne çevirdiğim veya bastırdığım hali duygu ve düşüncelerim üzerinde sahip olduğum gücün aynısını uygulayabilirdim. İşte o zaman kendimi bir saatin, bir geminin, bilinen bütün makinelerin hareketlerini keyfe göre geciktirebilen veya hızlandırabilen insanlarla aynı konumda bulurdum. Bu varsayım içinde yarın karşıma çıkacak düşüncelerin efendisi olduğuma göre bir sonraki gün ve ömrümün geri kalanı boyunca da bunların efendisi olarak kalırdım. Öyleyse kendi üzerimde daima mutlak kudrete sahip olur, kendi kendimin tanrısı olurdum. Bu durumun tabiatımla bağdaşmadığını pekala hissedebiliyorum. Dolayısıyla düşünmemi ve hareket etmemi sağlayan birincil nedene dair herhangi bir şey öğrenebilmem imkansızdır. ŞÜPHE Öylesine zayıf, öylesine sınırlı, öylesine kısa ömürlü doğam için imkansız olan başka gezegenler, başka canlı türleri içinde imkansız mıdır? İstedikleri her şeyi düşünüp hisseden, bütün düşüncelerin efendisi üstün zekalar mevcut mudur? Hiç bilmiyorum. Ben sadece kendi zayıflığımı biliyorum. Başkalarının gücü hakkında hiçbir fikrim yok. Özgür müyüm? Kendi varoluş sınırlarımızın dışına henüz çıkmayalım. Elimizden geldiğince kendi kendimizi incelemeye devam edelim. Günlerden bir gün henüz yukarıda sorduğum bütün o soruları sormadan önce, bir akıl öğretici bana akıl öğretmeye kalkmıştı. Bana özgür olup olmadığımı sordu. Ona hapiste olmadığımı, odamın anahtarlarının bende olduğunu, tamamen özgür olduğumu söyledim. Size sorduğum bu değil dedi bana. İradenizin kendinizi pencereden aşağıya atmayı isteme veya istememe özgürlüğüne sahip olduğuna inanıyor musunuz? Siz de ekolün meleği gibi özgür iradenin iştah açıcı bir güç olduğunu ve özgür iradenin günahla kaybolduğunu düşünüyor musunuz? Adamın gözlerinin içine bakıp, aklını kaçırıp kaçırmadığını anlamaya çalıştım. Ve ona bu saçmalıklardan hiçbir şey anlamadığımı söyledim. Yine de insanın özgürlüğü meselesi müthiş ilgimi çekiyordu. Skolastikleri okudum. Onlar gibi karanlıklara gömüldüm. Locke'u okudum. Birkaç ışık hüzmesi seçer gibi oldum. Collins'in incelemesini okudum bana geliştirilmiş log gibi geldi. O zamandan bu zamana bana yeni bir bilgi katacak hiçbir şey de okumadım. İşte bu iki büyük adamın, bana göre sadece bu iki adam bu mesele hakkında yazarken kendi kendilerini anlamış ve başkalarının da onları anlamasını sağlamıştır, yardımıyla zayıf aklımın tasavvur ettikleri. Nedensiz hiçbir şey yoktur. Nedensiz bir sonuç saçma bir ifadedir. Ne zaman bir şey istesem, bu ancak iyi veya kötü kendi muhakememin sonucu olabilir. Bu muhakeme şarttır. Öyleyse iradem de şarttır. Nitekim bütün doğa, bütün gezegenler ebedi kanunlara riayet ederken, beş ayak yüksekliğinde bir hayvancın bu yasaları hiçe sayıp sürekli kendi keyfine göre başına buyruk hareket edebilmesi tuhaf olurdu. Bu durumda rastgele hareket etmiş olurdu ki, biz tesadüf diye bir şey olmadığını biliyoruz. Bu kelimeyi meçhul nedenlerin bilinen sonuçlarını ifade etmek için bizi icat ettik. Düşüncelerim zorunlu olarak beynime giriyor. O halde bu düşüncelere bağlı olan iradem nasıl özgür olabilir? Binbir türlü durumda irademin özgür olmadığını hissediyorum. Örneğin hastalığa yenik düştüğümde, tutku aklımı başımdan aldığında, muhakemem karşıma çıkan nesneleri kavrayamadığında vesaire. Öyleyse doğanın yasaları daima aynı olduğuna göre kendi irademin bana en sıradan görünen durumlarda dahi alt edilemez bir güce boyun eğdiğimi hissettiğim durumlarda olduğundan daha özgür olmadığına kanaat getirmek zorundayım. Gerçek anlamda özgür olmak muktedir olmaktır. İstediğimi yapabilmek, işte benim özgürlüğüm budur. Fakat istediğimi istemek benim için zorunludur. Aksi takdirde anlamsızca, sebepsizce istemiş olurum ki bu imkansızdır. Özgürlüğüm yürümek istediğim zaman yürümem, gut olmamamdır. Özgürlüğüm, kötü bir eylemi, aklım bu eylemi zorunlu olarak kötü haddettiğinde yerine getirmemem. Aklım bana bir tutkunun tehlikesini ihsas ettirdiğinde ve eylemin dehşeti arzumla şiddetli bir mücadeleye giriştiğinde bu tutkuyu bastırmamdır.'' Daha önce de dile getirdiğim gibi tutkularımızı bastırabiliriz. Fakat arzularımızı bastırırken eğilimlerimizin peşinden sürüklenirken olduğumuzdan daha özgür olmayız. Zira her iki durumda da karşı konmaz şekilde en son düşüncemize riayet ederiz. Ve bu en son düşünce zorunludur. Yani ben zorunlu olarak o düşüncenin buyurduğu şeyi yaparım. İnsanların bu özgürlük derecesinden yani doğadan almış oldukları Pek çok durumda istediklerini yapabilme gücünden memnun olmamaları tuhaftır. Gezegenler böyle bir özgürlük derecesine sahip değildir. Oysa bizler buna sahibiz. Hatta kibrimiz bizi kimi zaman bundan daha fazlasına sahip olduğumuza inandırmaktadır. Salt istemekten başka, bir mantığı başka bir sebebi olmadan istemek gibi anlaşılmaz ve saçma bir lütfa sahip olduğumuzu sanıyoruz. Hayır. Doktor Clark'ın bu hakikatlerin gücünü hissettiği halde kurduğu sistemle uyuşmaz göründükleri için bunlara kötü niyetle karşı çıkmış olmasını affedemiyorum. Hayır, onun gibi bir filozofun Collins'i safsatacı diye yaftalamaya ve meselenin özünü değiştirip onu insanı zorunlu hareket eden bir fail olarak adlandırdığı için kınamaya hakkı yoktur. Fail veya edilgen, ne fark eder? İnsan kendi iradesiyle hareket ettiğinde fail, Düşünceleri kabul ederken edilgendir. İsim neyi değiştirir ki? İnsan her şeyde tabi bir varlıktır. Tıpkı bütün doğanın da tabi olduğu gibi. İnsan diğer canlılardan ayrı tutulamaz. Samuel, Clark'ın içindeki vaiz filozofu bastırmıştır. Clark, fiziksel zorunluluk ile ahlaki zorunluluğu birbirinden ayırır. Peki ama ahlaki zorunluluk nedir? Taçkiyen ve kilisede takdis edilen İngiltere Kraliçesinin, bir Kongo kraliçesi hakkında anlatılan hikayedeki gibi bütün kraliyet giysilerini çıkarıp sunuğa çırılçıplak uzanamayacağı kuvvetle muhtemeldir. Bizim iklimimizde yaşayan bir kraliçe için bunu ahlaki bir zorunluluk olarak adlandırıyorsunuz. Oysa bu özünde eşyanın tabiatından kaynaklanan fiziksel ebedi bir zorunluluktur. Aynı kraliçenin bir gün öleceği ne kadar kesinse böyle bir çılgınlık yapmayacağı da o kadar kesindir. Ahlaki zorunluluk sadece laftır. Yapılan her şey mutlak surette zorunludur. Zorunlulukla tesadüf arasında orta nokta yoktur. Tesadüf diye bir şey olmadığını bildiğimize göre de gerçekleşen her şey zorunludur. Meseleyi daha da karmaşık hale getirmek için zorunluluk ile cebir arasında da bir ayrıma gidilmiştir. Fakat temelde cebir farkına varılan bir zorunluluk değil de nedir? Zorunluluk ise farkına varılmayan bir cebir değil midir? Arşimet odasına kapatıldığında da bir problemle dışarı çıkma düşüncesi aklından dahi geçmeyecek kadar yoğun bir şekilde meşgulken de odasında kalmak zorundadır. Kader kabullenenleri yönlendirir, direnenleri sürükler. Seneca Böyle düşünen cahil, Volter'in kendisi, her zaman böyle düşünmemişti. Fakat nihayet teslim olmak zorunda kalmıştır. Her şey ebedi midir? Uzayı dolduran bütün gezegenler, elementler, hayvanlar, bitkiler gibi ebedi kanunların kölesi olan ben etrafımı saran her şeye hayret dolu gözlerle bakıyorum. Yaratıcımın, fark dahi edilmeyen tekerleklerinden biri olduğum bu muazzam mekanizmanın yaratıcısının kim olduğunu arıyorum. Ben hiçlikten gelmedim. Zira babamın ve beni 9 ay rahminde taşıyan annemin tözü bir şeydir. Beni oluşturan tohumun hiçlikten üretilmiş olamayacağı bana göre açıktır. Zira hiçlik nasıl varlık üretebilir ki? Bütün antik çağ hükmetmiş olan şu özdeyişe ben de boyun eğiyorum. Hiçbir şey hiçlikten gelmez ve hiçbir şey hiçliğe dönemez. Bu özdeiş kendi içinde öylesine korkunç bir güç taşımaktadır ki onunla mücadele etmeme mahal vermeden bütün idrakimi zincire vurmaktadır. Hiçbir filozof bu özdeişin dışına çıkmamış, hiçbir kanun koyucu her kim olursa olsun bu özdeişe karşı çıkmamıştır. Fenikelilerin cahutu, Yunanlıların kaosu, Keldanilerin ve İbranilerin tohu bohusu Hepsi de bize daima maddenin sonsuzluğuna inanıldığını kanıtlamaktadır. Cahut ve kaos, dipsiz uçurum, kargaşa anlamına gelmektedir. İbranice tohu bohu, kutsal kitapta geçen ve kaosu, henüz şekilsiz yeri ve göğü ifade eden bir kelimedir. Böylesine eski ve genel bir fikre aldanan aklım bana şöyle demektedir. Madde var olduğuna göre onun ebedi olması da şarttır. Şayet dün var idi ise, daha önce de vardı. Maddenin var olmaya başlaması gibi bir olasılık, onun daha önce var olmaması, şu çağda değil de bu çağda varlık bulmaya çalışması için hiçbir neden göremiyorum. Dolayısıyla doğru veya yanlış bu kanaate boyun eğiyorum ve araştırmalarımda ilerleyip de bütün insanlığın muhakemesinin üstünde beni kendime rağmen sözümü geri almaya mecbur edecek bir ışık bulana dek ben de bütün dünyanın safında yer alıyorum. Ancak şayet ebedi varlık bütün antik çağ filozoflarının düşündüğü gibi daima eylemde bulunduysa, fenikellerin cahuduna ve rebine, tohu bohusuna, hesiodosun kaosuna ne olacak? Ancak masallarda kalacak. Kaos aklın gözünde imkansızdır. Zira zeka ebedi olduğuna göre zekanın kanunlarına aykırı bir şeyin var olmuş olması imkansızdır. Oysa kaos tam da bütün doğa kanunlarının zıttıdır. Alplerdeki en korkunç mağaraya, kayalardan, buzdan, kumdan, sudan, kristallerden, biçimsiz minerallerden oluşmuş o kalıntıların altına girin. Orada da her şey kütle çekimine tabidir. Kaos sadece bizim kafamızda var oldu ve ancak Hesiodos ile Ovidius'un güzel dizeler kaleme almalarına hizmet etti. Şayet kutsal kitabımız kaosun var olduğunu söylüyor, tohu buhuyu benimsiyorsa... Bizler de hiç şüphesiz buna son derece derin bir imanla inanıyoruz. Biz burada sadece kendi aklımızın aldatıcı ışıklarına göre konuşuyoruz. Biz daha önce de söylediğimiz gibi kendi kendimize şüphe edebileceklerimizi görmekle yetiniyoruz. Bizler yürüteç olmadan birkaç adım atmaya çalışan çocuklarız. Zeka Ancak kainatta hüküm süren düzeni, Olağanüstü mahareti, mekanik ve geometrik yasaları, her nesnenin altında yatan sayısız ereği gördükçe hayranlık ve huşu duyuyorum. Şayet insanların ortaya koyduğu eserler, hatta benim kendi eserlerim beni belli bir zekaya sahip olduğumuzu kabul etmeye itiyorsa, bunca eserde parmağı olan çok daha üstün bir zekanın var olduğuna da derhal kanaat getiriyorum. Bu üstün zekanın varlığını, Kimsenin bu konuda fikrimi değiştirebileceğinden korkmadan kabul ediyorum. Hiçbir şey kalbimdeki şu inancı sarsamaz. Her eser bir işçiye işaret eder. Sonsuzluk Bu zeka ebedi midir? Şüphesiz. Zira maddenin sonsuzluğunu kabul etsem, reddetsem, onun üstün yaratıcısının ebedi varlığını reddedemem. Şurası açık ki, bu yaratıcı eğer bugün varsa her zaman vardı. Anlaşılmazlık Bu muazzam yolda henüz iki üç adım attım. Bu ilahi zeka hani neredeyse heykeltıraşın heykelinden ayrı olması gibi evrenden mutlak surette ayrı bir şey mi yoksa dünyanın ruhu hani neredeyse benim ruhum olarak adlandırdığım şeyin benimle bir olması gibi Romalı şairler Vergilius ve Lucanus'un harikulade bir şekilde dile getirdiği antik çağ düşüncesine uygun şekilde dünyayla bir olup ona nüfuz mu ediyor bilmek istiyorum. Akıl yığını hareket ettirir ve büyük yapıyla iç içe geçer. Vergilius Jüpiter gördüğün her şey yöneldiğin her yerdir. Lucanus Ve bu kibirli merakımla birdenbire kala kaldığımı görüyorum. Sefil bir fane olan ben, daha kendi zekamı kavrayamıyorsam, beni harekete geçiren şeyi bilemiyorsam, maddenin tamamına gözle görülür şekilde hükmeden o tarifsiz zekayı nasıl tanıyacağım? Böyle bir zeka var, her şey bana bunu kanıtlıyor. Fakat beni, onun ebedi ve meçhul meskenine götürecek olan pusula nerede? Sınırsızlık bu zeka süre olarak tartışması sınırsız olduğu gibi güç ve büyüklük olarak da sınırsız mıdır? Bunu kendi kendime bilmem mümkün değil. Böyle bir zeka var, o halde daima var olmuş demektir. Bu çok açık. Fakat ben sınırsız bir gücü tahayyül edebilir miyim? Somut anlamda var olan bir sınırsızlığı nasıl tasavvur edebilirim? Üstün zekanın boşlukta olduğunu nasıl hayal edebilirim? Uzamın sınırsızlığı zamanın sınırsızlığıyla aynı değildir. Ben konuşurken sınırsız bir süre geçti, bu kesin. Bu geçen süreye hiçbir şey ekleyemem. Ancak aklımla kavrayabildiğim rakamlara ekleme yapabildiğim gibi, aklımla kavrayabildiğim uzama da ekleme yapabilirim. Sayılardaki ve uzamdaki sınırsızlık benim idrak alanımın dışındadır. Bana ne denirse densin, hiçbir şey beni bu dipsiz uçurum hakkında aydınlatamaz.'' Ne mutlu ki çektiğim güçlüklerin ve cehaletimin ahlaka herhangi bir zarar veremeyeceğini hissediyorum. Doldurulmuş zamanın enginliğini veya her şeyi yapmış ve yine de hala yapabilecek sınırsız gücü tasavvur edemezsek edemeyelim. Bu sadece bizim idrakimizin zayıflığını daha fazla kanıtlamaya yarar ve bu zayıflık bize eseri olduğumuz ebedi varlığa daha da tabii kılar. Bağımlılığım Bizler onun eseriyiz. İşte bizler açısından ilginç bir hakikat. Zira onun insanoğlunu ne zaman yarattığını, daha öncesinde ne yaptığını, maddenin içinde mi, boşlukta mı, yoksa belli bir noktada mı bulunduğunu, ezelden beri ve her yerde hareket edip etmediğini, kendi dışında mı yoksa kendi içinde mi hareket ettiğini felsefe yoluyla bilmek, işte bunlar içimdeki derin cehalet duygusunu daha da perçinleyen araştırma konularıdır. Hatta diyebilirim ki Avrupa'da bu soyut meseleler üzerine bir nebze de olsa metodik yazılar kaleme almış ancak bir düzüne kadar adam olduğunu görüyorum. Onların kendilerini anlaşılır bir şekilde ifade ettiklerini varsaysam ne çıkar? Çok az sayıda kişinin anlamakla önebildiği bu meselelerin insanlığın geri kalanı açısından gereksiz olduğunu daha önce kabul etmiştik. Bizler şüphesiz Tanrı'nın eseriyiz. Benim bilmem gereken şey budur. Nitekim bu gerçeğin elle tutulur kanıtları mevcuttur. Vücudumdaki her şey neden ve sonuçtur. Her şey yay, makara, itici güç, hidrolik makine, sıvı dengesi, kimya laboratuvarıdır. Demek ki bedenim bir zeka tarafından düzenlenmiştir. Bu zeka söz konusu düzenlemeyi borçlu olduğum ebeveynimin zekası değildir. Zira onların beni dünyaya getirirken ne yaptıklarını bilmedikleri çok açık. Onlar, yer solucanına can veren ve güneşi kendi ekseni etrafında döndüren o ebedi üreticinin kör amaçlarından başka bir şey değillerdi. Yine Sonsuzluk Başka bir tohumdan gelen bir tohumdan doğmuş bu tohumların sürekli bir ardışıklığı, sonsuz bir gelişimi mi söz konusu oldu? Bütün doğa kendiliğinden var olan o yüce varlığın zorunlu bir devamı olarak mı var oldu? Salt kendi zayıf idrakime kulak verecek olsam şöyle derdim. Bana öyle geliyor ki doğa daima harekete geçirilmiştir. Doğa üzerinde sürekli ve gözle görülür şekilde etkili olan nedenin bütün zamanlarda etkili olabildiği halde daima etki etmemiş olmasını tasavvur edemem. Faal ve zorunlu bir varlığın ebedi bir aylaklığa gömülmesi bana çelişkili görünüyor. Ben nasıl ışık güneşten kaynaklanıyorsa... Dünyanın da daima o birincil ve zorunlu nedenden kaynaklandığına inanma eğilimindeyim. Hangi fikirler silsilesi sonucundadır ki, kendimi sürekli ebedi varlığın eserlerinin de ebedi olduğuna inanmaya sürüklenirken buluyorum? Kavrayışım ne kadar ödlek olursa olsun, kendiliğinden var olan zorunlu varlığı idrak edecek güçtedir. Fakat hiçliği idrak edecek güçte değildir. ''Tek bir atomun varlığı bana göre varoluşun sonsuzluğunu kanıtlamaktadır. Fakat hiçbir şey bana hiçliği kanıtlamamaktadır. Ne yani? Bugün bir şeyler olan uzayda dün hiçbir şey yok muydu? Bu bana anlaşılmaz geliyor. Vahiy gelip de zamanın ötesine geçen düşüncelerimi sabitlemedikçe ben bu hiçbir şeyi kabul edemem.'' kökeni olmayan varlıklardan oluşan sonsuz bir silsile fikrinin de saçma olduğunu biliyorum. Samuel Clark bunu yeterince kanıtlıyor. Ancak Clark tanrının söz konusu silsileyi ezelden beri yönetmediğini öne sürmeye dahi kalkmıyor. Ezelden beri faal olan varlığın bu denli uzun bir süre eyleme geçemediğini söylemeye cüret etmiyor. Onun bunu yapacak güçte olduğu açıktır. Şayet bu güce sahipse kim bana onun bunu yapamadığını söyleyecek kadar cüretkar olabilir ki? Bir kez daha sadece vahiy bana bunun tersini öğretebilir. Fakat bütün felsefeyi ezip geçecek böyle bir vahiy, bütün ışıkları söndürecek böyle bir ışık henüz gelmiş değildir. Yine bağımlılığım Düşüncelerimi bana bu ebedi varlık, bu evrensel neden veriyor. Zira düşüncelerimi bana nesneler vermiyor. Kaba saba biçimsiz bir madde kafamın içine düşünceler gönderemez. Düşüncelerim benden kaynaklanmıyor. Zira bana rağmen geliyorlar ve çoğu zaman aynı şekilde kaçıp gidiyorlar. Nesneler ile fikirlerimiz ve duyumlarımız arasında hiçbir benzerlik, hiçbir bağ olmadığını çok iyi biliyoruz. Şüphesiz her şeyi Tanrı'nın kendisinde gördüğümüzü iddia etme cüreti gösteren Malebranche'da yüce bir şeyler mevcuttu. Fakat içimizde hareket edenin Tanrı olduğunu ve bizlerin O'nun tözünden bir ışına sahip olduğumuzu düşünen Stoğaç'larda da yüce bir taraf yok muydu? Malebranche'ın hayali ile Stoğaç'ların hayali arasında hakikat nerede? Yeniden tabiatıma özgü cehaletime gömülüyorum. Ve nasıl düşünebildiğimi bilmesem de sayesinde düşünebildiğim Tanrı'ya tapıyorum. Yeni bir şüphe Azıcık aklımla nasılını da niçinini de tahmin edemesem de bana düşüncelerimi veren zorunlu ebedi ve zeki bir varlığın var olduğuna kanaat getirdikten sonra bu varlığın ne olduğunu onun başka gezegenlerde benim mensup olduğum türden daha üstün zeki ve faal türlerin biçimine sahip olup olmadığını soruyorum. Bu konuda hiçbir şey bilmediğimi daha önce dile getirmiştim. Bununla birlikte böyle bir şeyin imkansız olduğunu da iddia edemem. Zira uzam olarak kendi gezegenimden çok daha üstün, dünyadan çok daha fazla uyduya sahip gezegenler olduğunu görüyorum. Bu gezegenlerin zeka olarak benden çok daha üstün, Vücut olarak benden daha sağlam, daha çevik ve daha uzun ömürlü canlılarla dolu olması kesinlikle ihtimal dışı değil. Ancak onların varlığıyla benimki arasında hiçbir ilişki olmadığına göre Venüs'ü göğün güya üçüncü, Mars'ı ise beşinci katından indirme görevini antik çağ şairlerine bırakıyorum. Ben zorunlu varlığın sadece kendi üzerimdeki etkisini araştırmalıyım. Tek bir yüce zanaatkar. İnsanların büyük bir bölümü yeryüzüne yayılan fiziksel ve ahlaki kötülüğü görüp biri bütün iyilikleri, diğeri bütün kötülükleri yaratan iki güçlü varlık tahayyül etmiştir. Şayet bunlar var olsalardı zorunlu olurlardı ve dolayısıyla zorunlu olarak aynı yerde var olurlardı. Zira kendiliğinden var olanın herhangi bir yerden dışlanmasının hiçbir mantığı yoktur. O halde iç içe geçmiş demektir ve bu saçmadır. İki düşman güç fikri kaynağını ancak yeryüzünde gözümüze çarpan bir takım örneklerden alıyor olabilir. Dünya üzerinde yumuşak huylu insanların ve yırtıcı insanların, faydalı hayvanların ve zararlı hayvanların, iyi kalpli efendilerin ve zorbaların olduğunu görüyoruz. Böylece doğaya hükmeden iki zıt güç tahayyül ediyoruz. Oysa bu bir doğu masalından ibarettir. Bütün tabiatta bariz bir amaç birliği mevcuttur. Hareket ve yer çekimi yasaları değişmezdir. Birbirine tamamen zıt, iki yüce zanaatkarın aynı kanunlara riayet etmiş olması imkansızdır. Sadece bu bile bana göre money-haze sistemini çökertmektedir. Bu sistemi çökertmek için cilt cilt kitap kalem almaya gerek yoktur. O halde her şeyin bağlı ve tabi olduğu fakat benim için anlaşılmaz olan tek ve bedi bir güç mevcuttur. Aziz Thomas bize, ''Tanrı saf eylem, cinsi de özellikleri de bilinemeyecek bir biçimdir. O tabiat ve faildir ve bir öz, bir iştirakçı ve bir kelam olarak var olur.'' der. Dominikenler İngilizisyonun başındayken bu güzel şeyleri inkar etmeye kalkanı diri diri yakarlardı. Ben bunları inkar etmezdim. Fakat anlamazdım da. Bana Tanrı'nın basit olduğu söyleniyor.'' İtiraf etmeliyim ki bu kelimenin kıymeti harbiyesini de pek anlayamıyorum. Tanrı'ya ayrılabilir bir takım kaba saba uzuvlar atfedemeyeceğim doğrudur. Fakat uzamda var olan her şeyin prensibi ve efendisi olan bir varlığın uzamda olmamasını tasavvur edemiyorum. Açıkça konuşmam gerekirse basitlik bana göre fazlasıyla var olmamayı çağrıştırıyor. Son derece zayıf olan zekam bu basitliği kavrayacak kadar hassas araçlara sahip değil. Bana matematiksel noktanın basit bir şey olduğu söylenebilir. Fakat matematiksel nokta gerçekte na mevcuttur. Yine bir fikrin de basit olduğu söylenir. Fakat ben bunu da anlamıyorum. Bir at görürüm, ona dair bir fikrim olur. Fakat onda gördüğüm sadece pek çok şeyin birleştirilmiş halidir. Bir renk görürüm, o renge dair fikrim olur. Fakat o renk uzamdır. Genel olarak renklerin soyut isimlerini... Veya genel olarak ahlaksızlık, erdem, hakikat sözcüklerini zikrederim. Ancak bunun nedeni daha önceden renkli nesneler bana erdemli veya ahlaksız, doğru veya yanlış gelen şeyler görmüş olmamdır. Bütün bunları tek bir kelimeyle ifade ederim. Fakat basitliğe dair net bir bilgim yoktur. Somut anlamda var olan sayıca sonsuzluğun ne olduğunu bilmediğim kadar bunu da bilmiyorum. Ne olduğumu bilmediğimden yaratıcımı da bilemeyeceğime çoktan kani olduğum için cehaletim beni her an eziyor. Ben de efendimin bana vermiş olduğu vicdana aykırı hiçbir şey yapmadıktan sonra onun uzamda olup olmadığını bilmemin de pek önemli olmadığını sürekli düşünmek suretiyle teselli buluyorum. Öyleyse insanların Tanrı üzerine kurmuş olduğu bütün sistemler içerisinde hangisini benimsemeliyim? Ona tapmak dışında hiçbirini. Spinoza ile birlikte kendisinin birincil prensip olarak gördüğü sulara daldıktan, Empedokles'in ateşinin yanı başında alazlandıktan, Epikür'ün atomlarıyla boşlukta düz bir çizgide koştuktan, Pisagor'la sayıları hesaplayıp müziğini dinledikten, Platon'un androjenlerine hizmet ettikten, metafiziğin ve çılgınlığın tüm raddelerinden geçtikten sonra nihayet Spinoza'nın sistemini öğrenmek istedim. Bu sistem yeni değildir. Birkaç eski Yunan filozofundan hatta birkaç Yahudiden alınmıştır. Ancak Spinoza hiçbir Yunan filozofun hele hele hiçbir Yahudinin yapmadığı bir şey yapmış. Fikirlerini net bir şekilde ifade etmek için etkileyici bir geometrik yöntem kullanmıştır. Şimdi Spinoza'nın kendisine yön veren ipin ucuna takılıp yoldan çıkıp çıkmadığına metodik bir şekilde bakalım. Spinoza en başta itiraz kabul etmeyen pırıl pırıl bir hakikati ortaya koyar. Bir şey vardır, o halde ezelden beri zorunlu bir varlık mevcuttur. Bu prensip o kadar doğrudur ki, meseleleri derinlemesine irdeleyen Samuel Clark bile Tanrı'nın varlığını ispat etmek için bu prensibe başvurmuştur. Bu varlık yaşamın olduğu her yerde olmak zorundadır. Zira onu kim sınırlayabilir ki? Öyleyse bu zorunlu varlık, Var olan her şeydir. O halde evrende gerçek anlamda sadece tek bir töz mevcuttur. Bu töz başka bir töz yaratamaz. Zira kendisi her şeyi kapladığına göre yeni bir töz nereye konabilir ve hiçlikten nasıl bir şey yaratılabilir? Uzam zorunlu olarak var olan uzamın içerisine yerleştirilmeksizin nasıl var edilebilir? Dünyada düşünce ve madde vardır. Öyleyse bizim Tanrı olarak adlandırdığımız zorunlu töz, düşünce ve maddedir. O halde bütün düşünceler ve bütün maddeler Tanrı'nın enginliği içerisinde yer alır. Onun dışında hiçbir şey olamaz. O sadece kendi içinde hareket edebilir. Her şeyi içine alır, o her şeydir. Böylece bizim farklı tözler olarak adlandırdığımız şey, aslında insanların beyninde düşünen, ışıkta ışayan, rüzgarda dalgalanan, gök gürültüsünde patlayan, uzayı tüm gezegenleriyle arşınlayan ve bütün tabiatta yaşayan yüce varlığın farklı niteliklerinin evrenselliğinden ibarettir. Tanrı sıradan dünyevi krallar gibi uyruklarından kopmuş, sarayına kapanmış değildir. Tanrı onlara sıkı sıkıya bağlıdır. Uyrukları kendisinin zorunlu parçalarıdır. Şayet Tanrı onlardan ayrılsaydı artık zorunlu ve evrensel olmaz, her yeri doldurmaz, Herhangi bir varlık gibi o da ayrı bir varlık olurdu. Her ne kadar kainattaki bütün değişken biçimler onun niteliklerinin sonucu olsa da Spinoza'ya göre onun parçaları yoktur. Zira der Spinoza, sınırsızlığın gerçek anlamda parçaları olmaz. Şayet parçalar olsaydı ona başka parçalar eklenebilirdi ve bu durumda sınırsız olmazdı. Sonuçta Spinoza bu zorunlu, sınırsız ve ebedi Tanrı'yı sevmek gerektiğini belirtir. İşte 1731 baskısının 45. sayfasında yer alan kendi sözleri. Tanrı sevgisine gelince söz konusu fikir bu sevgiyi hafifletmediği gibi ben başka hiçbir fikrin bu sevgiyi artırmaya bu denli elverişli olmadığına kanıyım. Zira bu fikir bana Tanrı'nın varlığıma iç iç olduğunu, bana hayat ve sahip olduğum bütün özelliklerimi verdiğini, fakat bunları cömertçe, ayıplamadan, menfaat gütmeden, beni kendi tabiatımdan başka bir şeye köle etmeden verdiğini öğretiyor. Bu fikir korkuyu, endişeyi, meydan okumayı ve baya veya çıkarcı bir sevgiye özgü bütün kusurları bertaraf ediyor ve bana bunun kaybetmeyi göze alamayacağım bir nimet olduğunu ve bu nimeti ne kadar iyi tanıyıp, ne kadar çok seversem ona daha da kesin şekilde sahip olacağımı hissettiriyor. Bu fikirler pek çok okuru cezbetti. Hatta başta Spinoza aleyhine yazanlar dahi sonunda onun fikrini benimsediler. Bilge yıl Spinoza'ya anlamadan şiddetle saldırmakla suçlanmıştır. Şiddetle saldırmıştır. Bunu kabul ediyorum. Fakat haksız mıydı sanmıyorum. Bale'ın Spinoza'yı anlamamış olması garip olurdu. Bale bu sihirli şatonun zayıf noktasını kolayca keşfetmiş. Nitekim Spinoza'nın her ne kadar kendi sisteminden korkup sözünü geri almak zorunda kalmış olsa da tanrısını parçalardan oluşturduğunu görmüştür. Bale, tanrıyı hem yıldız hem balkaba, hem düşünce hem gübre, hem döven hem dövülen yapmana ne kadar mantık dışı olduğunu anlamıştır. Bu masalın, Proteus masalının çok daha aşağısında kaldığını görmüştür. Belki de Bale parça değil de modalite kelimesine bağlı kalmalıydı. Ne de olsa Spinoza'nın sürekli kullandığı modalite kelimesidir. Fakat yanılmıyorsam bir hayvanın dışkısı ha yüce varlığın bir modalitesi ha bir parçası olsun ikisi de eşit derecede küstahlıktır. Bale'ın Spinoza'nın yaratılışın imkansızlığını savunurken belirtmiş olduğu nedenlere saldırmadığı doğrudur. Ancak bunun nedeni gerçek anlamda yaratılışın bir felsefe konusu değil, bir inanç konusu olması, bu görüşün hiçbir şekilde Spinoza'ya özgü olmaması, bütün antik çağın Spinoza gibi düşünmüş olmasıdır. Bale parçalardan oluşan basit bir tanrı, kendi kendini yiyen ve kendi kendini sindiren, her şeyi aynı anda hem seven hem de ondan nefret eden bir tanrı vesaire gibi saçma bir fikre saldırmakla yetinir. Spinoza hep tanrı sözcüğünü kullandığı için bir yılda onun sözcüklerini kullanır. Ancak Spinoza temelde tanrı tanımaz. Spinoza'nın bu sözcüğü kullanma, tanrıya hizmet etmek ve onu sevmek gerektiğini söyleme nedeni muhtemelen insanlığı korkutmaktır. Görünüşe göre Spinoza kelimenin tam anlamıyla bir ateisttir. O, gereksiz ve ahlak tanrılar olduğunu söyleyen Epikür gibi bir ateist değildir. Halkın tanrılarıyla alay eden çoğu Yunan ve Romalı gibi bir ateist değildir. Spinoza hiçbir tanrı tanımadığı, sadece nesnelerin sonsuzluğunu, sınırsızlığını ve zorunluluğunu kabul ettiği için ateisttir. Spinoza, Straton, Diagoras gibidir. Piron gibi şüphe etmez. Spinoza beyan eder. Neyi beyan eder? Sadece tek bir töz olduğunu, iki töz olamayacağını, bu tözün her yere yayılan ve düşünen bir töz olduğunu beyan eder. Bu ise, evrensel bir ruhun varlığını kabul etmiş Yunan ve Asyalı filozofların asla dile getirmediği bir şeydir. Spinoza eserinin hiçbir yerinde bütün canlılarda göze çarpan amaçlardan bahsetmez. Gözlerin görmek, kulakların duymak, ayakların yürümek, kanatların uçmak için tasarlanmış olup olmadığını irdelemez. Hayvanlardaki ve bitkilerdeki hareket kanunlarını da, bu kanunlar adapte olmuş yapılarını da yıldızların seyrine hükmeden derin matematiği de dikkate almaz. Spinoza var olan her şeyin Tanrı'nın varlığını kanıtlamakta olduğunu görmekten korkar, sonuçların nedenlerine inmez. Aksine birden bire nesnelerin kaynağından başlayıp nasıl Descartes kendi masalını oluşturduysa o da kendi masalını bir varsayım üzerine kurar. Her ne kadar doluluk içerisinde her türlü hareketin imkansız olduğu kesin olarak kanıtlanmışsa da Descartes'le birlikte bir doluluk olduğunu varsayar. İşte kainata tek bir töz olarak bakmasına neden olan şey temelde budur. Spinoza kendi geometrik deasının kurbanı olmuştur. Zekanın ve maddenin var olduğundan şüphe etmeyen Spinoza, nasıl olup da hiç olmazsa Tanrı'nın bütün bunları düzenleyip düzenlemediğini araştırmamıştır. Her biri belli bir amaca hizmet eden bütün bu yaylara, araçlara nasıl göz atmamış... Bütün bunların yüce bir zanaatkarın varlığını kanıtlayıp kanıtlamadığını soruşturmamıştır. Aldığı her nefeste, kalbinin her atışında, Tanrı'nın varlığını tanımaması için kendisinin ya son derece cahil bir fizikçi ya da hayli ahmakça bir kibirle şişmiş bir safsatacı olması gerekir. Zira alınan o nefes, kalbin o çarpışı, karmaşık bir makinenin eseridir. Bu makine o denli girift, öylesine kudretli bir ustalıkla düzenlenmiş ve hepsi daim amaca hizmet eden o kadar çok yaya tabi kılınmıştır ki, taklit edilmesi ve sağduyu sahibi bir insanda hayranlık uyandırmaması imkansızdır. Çağdaş Spinozacılar buna şöyle cevap veriyor. Bize isnat ettiğiniz sonuçlardan ürkmeyin. Sizler gibi biz de düzenlenmiş cisimlerde ve bütün tabiatta harikülade sonuçlardan oluşan bir silsile görüyoruz. Ebedi neden, bizim de kabul ettiğimiz madde ile birlikte nesnelerin evrenselliğini oluşturan, ki bu Tanrı'dır, ebedi zekâda saklıdır. Düşüncesinin modalitesi ile maddedeki modalitesini etki eden ve bu şekilde ayrılmaz bir bütünden ibaret olan doğanın kendisini oluşturan sadece tek bir töz mevcuttur. Bu cevaba şöyle karşılık verilebilir. Yıldızları hareket ettiren, insana can veren, her şeyi yapan düşüncenin bir modalite olduğunu ve bir kara kurbağasının, bir solucanın dışkısının da aynı egemen varlığın başka bir modalitesi olduğunu bize nasıl kanıtlayabilirsiniz? Bu denli tuhaf bir prensibin size ispat edildiğini dile getirmeye cüret edebilir misiniz? Hiçbir şekilde anlayamadığınız kelimelerle kendi cehaletinizi gizliyor olmayasınız. Bale, üstadınızın o sözüm ona geometrik ve gerçekten çok karmaşık üslubunun dolan başlarındaki ve belirsizliklerindeki safsataları pek güzel ortaya çıkarmıştır. Sizi ona havale ediyorum. Filozoflar Bale'ı reddetmemelidir. Her ne olursa olsun Spinoza'nın son derece iyi niyetle yanıldığının altını çizmek isterim. Bana kalırsa sistemine halel getirebilecek fikirleri sırf kendi aklı fikirleriyle dopdol olduğu için bertaraf etmiş izlediği yolda karşısına çıkabilecek hiçbir şeye bakmadan ilerlemiştir. Bu, bizlerin fazlasıyla başına gelen bir durumdur. Dahası, Spinoza bütün ahlak prensiplerini yerle bir ederken, kendisi son derece katı bir erdem anlayışına sahipti. Ayda sadece bir pinte şarap içecek kadar ölçülü, bağımsız Johan De Witt'in kendisine tahsis ettiği 200 florinlik aylığı bu büyük adamın mirasçılarına devredecek kadar diğer kendi malını bağışlayacak kadar cömert, hastalığı ve sefaleti içerisinde daima sabırlı, davranışlarında daima tutarlıydı. Spinoza'ya bu denli kötü muamele eden Bey aşağı yukarı benzer bir karaktere sahipti. İkisi de bütün hayatları boyunca farklı yollardan hakikati aramıştır. Spinoza birkaç noktada göz aldatıcı fakat özünde son derece hatalı bir sistem kurmuştur. Bale ise bütün sistemlerle mücadele etmiştir. Peki ikisinin de yazıp çizdikleri ne işe yaradı? Birkaç okurun boş vaktini doldurdu. Tüm metinlerin kaderi budur işte. Talesten tutun da üniversitelerimizdeki profesörlere, en hayalperest akıl yürütücülere ve onlardan intihar yapanlara kadar hiçbir filozof oturduğu sokan terbiyesini dahi etkileyememiştir. Niçin? Çünkü insanlar metafizeye göre değil, adetlere göre hareket eder. Saçmalıklar. İşte meçhul diyarlara yapılan nice yolculuk. Ve bu daha hiçbir şey. Kendimi okyanusta oradan oraya sürüklendikten sonra Hint okyanusuna serpiştirilmiş Maldiv adalarını görüp de hepsini tek tek gezmek isteyen bir adam gibi hissediyorum. Yaptığım seyahat bana hiçbir şey kazandırmadı. Şimdi ise yolu zorlaştırmaktan başka işe yaramaz görünen bu küçük adaları inceleyerek bir şeyler kazanıp kazanmayacağımızı görelim. Bana hakkında hiç kimsenin en küçük bir fikri dahi olmayacağı bir takım şeyleri anlatan yüzlerce felsefe dersi görmüşümdür. Biri bana kutsal teslisi fizik aracılığıyla açıklamaya kalkar ve bana bunun maddenin üç boyutuna benzediğini söyler. Sözünü bitirmesine izin verir, oradan hızla geçer giderim. Bir başkası hareket yasaları aracılığıyla bir arazın nasıl de var olabildiğini ve bir cismin nasıl aynı anda iki farklı yerde olabileceğini kanıtlamak suretiyle töz değişimine parmaklarımla dokunabileceğimi iddia eder. Ben kulaklarımı takar, oradan daha da hızla geçerim. Pascal, Letres Provinciales'in yazarı olan Blaise Pascal'ın ta kendisi şu sözleri sarf etmiştir. ''Tanrı'nın sınırsız ve parçasız olmasının imkansız olduğuna mı inanıyorsunuz? O halde ben size bölünmez ve sınırsız bir şey göstermek istiyorum. Bir nokta.'' Nokta her yerde sınırsız bir hızla hareket eder. Zira her yerdedir ve her yerde bir bütün olarak vardır. Hareket eden matematiksel bir nokta mı? Yüce Tanrım, salt bir geometricinin kafasında yaşayan, her yerde aynı anda var olan, sanki gerçek anlamda sınırsız bir hız olabilirmiş gibi sınırsız hıza sahip bir nokta. Her bir kelime delice ve bu delilikleri dile getiren de büyük bir adam. Bir diğeri bana ruhunuz basit, cisimsiz ve maddesizdir diyor ve hiçbir cisim ona dokunamadığına göre Albertus Magnus'un fizik kuramı sayesinde benimle aynı fikirde olmadığınız takdirde ruhunuzun fiziksel olarak yanacağını size kanıtlayacağım. Ve işte Albertus'u abelinin tasımlarıyla pekiştirmek suretiyle size bunu a priori olarak kanıtlıyorum. Kendisine priorisini anlamadığımı fakat söylevini çok sert bulduğumu bu denli anlaşılmaz bir şeyi, bana ancak ikimizin arasında söz konusu olamayacak bir vahin öğretebileceğini, ona alttan alarak benimle aynı fikirde olmama icazeti verdiğimi söylüyorum ve bana kötü bir oyun oynamasından korkarak yanından uzaklaşıyorum. Zira bu adam bana pek bir tehlikeli göründü. Her ülkeden ve her tarikattan bir sürü safsatacı, benim nesnelerin tabiatı, kendi tabiatım, geçmişteki bugünkü ve gelecekteki durumum üzerine anlaşılması imkansız sağlara boğuyor. Oysa onlara yemeden içmeden, kıyafetten, konuttan, temeli ihtiyaçlardan ve bunları temin etmeye yarayan paradan bahsedildiğinde hem kuzlaşı veriyorlar. Mesele birkaç altın para kazanmak oldu mu hepsi de can atıyor ve hiçbiri tek bir kuruşu bile atlamıyor. Fakat mesele kendi varlığımız oldu mu hiçbirinin net bir fikri yok, sağduyu onları terk ediyor. Dolayısıyla buradan ilk çıkarımıma geri dönüyorum. Evrensel bir faydası bulunmayan, sıradan insanların erişimine açık olmayan ve düşünme yeteneklerini en çok çalıştıran kişilerin bile anlamadığı şeyler insanlık açısından gerekli değildir. Olası Dünyaların En iyisine Dair Kendimi itmek için dört bir yana koşarken Platon'un müritlerine rastladım. Bizimle gelin dedi içlerinden biri. Siz olası dünyaların en iyisindesiniz. Biz üstadımızı epey açtık. Onun zamanında sadece beş olası dünya vardı. Zira sadece beş düzgün cisim mevcuttu. Oysa bugün sonsuz sayıda olası evren var. Ve Tanrı en iyisini seçmiş durumda. Siz de gelin rahat edin. Kendisine büyük bir tevazuyla şöyle cevap verdim. Tanrı'nın yaratmış olabileceği dünyalar ya bundan daha iyi ya tamamen buna eşdeğer ya da bundan daha kötü olabilir. Daha kötüsünü seçemezdi. Eş değer olanlara gelince, diyelim ki böyleleri var idi, aralarında seçim yapmaya değmez. Hepsi de tamamen aynıdır. Aralarında bir tercih yapılamaz. Zira birini seçmek, diğerini seçmek demektir. Dolayısıyla en iyisini seçmemiş olması imkansızdır. Fakat başka dünyaların var olması olası değilken bunlar nasıl olabildi? Kendisi çok güzel ayrımlar yaptı. Ve ne dediğini kendi de anlamasa da içinde yaşadığımız dünyanın gerçek anlamda imkansız olan bütün dünyaların en iyisi olduğu konusunda beni temin etti durdu. Ancak tam o sırada taş düşürdüğüm ve dayanılmaz bir acı içerisinde kıvrandığım için olası dünyaların en iyisinde yaşayan yurttaşlar beni en yakın hastaneye götürdüler. Yolda bu talihli yurttaşların ikisi benzerleri tarafından kaçırıldı. Biri bir takım borçları... Diğeri ise basit bir şüphe yüzünden zincire vuruldu. Beni olası hastanelerin en iyisine mi götürdüler bilmem. Fakat benim gibi acıyla kıvranmakta olan 2-3 bin sefille birlikte istiflendim. Hastanede çok sayıda vatan savunucusu da vardı. Bana kafa taslarının delgiyle delindiğini, canlı canlı kesilip biçildiklerini, kollarının, bacaklarının kesildiğini ve şanlı hemşerilerinin binlercesinin, tarihte yaşanan ilk savaştan bu yana gerçekleşen savaşların, Aşağı yukarı 101.sine tekabül eden son savaş dahilindeki 30 muharebeden birinde katledilmiş olduğunu anlattılar. Yine aynı binada iğrenç hayaletlere benzeyen, doğanın kanununa riayet ettikleri ve doğada her nasıl onların içindeki yaşam kaynağını zehirlediği için bir metalle ovulup duran her iki cinsiyetten bin kadar insan göze çarpıyordu. İki refakatçime teşekkür ettim. Mesaneme son derece keskin bir demir daldırıp bu taş ocağından birkaç taş çıkardıklarında iyileşip de geriye ömür boyu çekeceğim birkaç ağrılı rahatsızlık kaldığında rehberlerime itirazlarımı sundum. Onlara paramparça olmuş iç organlarımın içerisinden 4 adet taş çıkarılabildiğine göre bu dünyada iyiliğin mevcut olduğunu fakat mesanelerin birer taş ocağı yerine fener olmalarını tercih edeceğimi söyleme cüreti gösterdim. Onlara bu harikülade dünyayı saran sayısız felaketten ve suçtan bahsettim. İçlerinden en gözü pek olanı, hemşerim olan bir Alman ki bu Leibniz bana bütün bunların ıvır zıvırdan ibaret olduğunu söyledi. Tarquinus'un Lucretia'ya tecavüz etmesi ve Lucretia'nın kendini bıçaklaması dedi aynı Alman. Tanrı'nın insanlığa büyük bir lütfuydu. Zira bu sayede tiranlar kovuldu. Ve tecavüz, intihar ve savaş, fethedilen halklara saadet getiren bir cumhuriyetin temellerini attı. Böyle bir saadeti kabullenmekte güçlük çektim. En başta Sezar'ın katletmiş olduğu söylenen 3 milyon Galyalı ve İspanyolun saadetini tasavvur edemedim. Yaşanan yıkımlar ve gasplar bana naho şeylermiş gibi geldi. Fakat optimizm savuncusu yılmadı ve bana Don Carlos'un zindancısı misali, Sürekli ''Sakin, sakin, bu sizin iyiliğiniz için'' deyip durdu. Nihayet köşeye sıkıştığında ise bana her şeyin ters gitmekte olduğu dünya denen bu ufak küreceye takılmamak gerektiğini, Sirius yıldızında, Orion'da, Boğa'nın gözünde ve başka yerlerde her şeyin mükemmel olduğunu söyledi. ''Biz de oraya gidelim öyleyse'' dedim ona. Tam o sırada ufak tefek bir ilahiyatçı beni kolumdan çekti ve bana alçak sesle bu insanların hayalperest olduklarını, dünya üzerinde illa kötülüğün olmasının şart olmadığını ve dünyanın özellikle üzerinde iyilikten başka bir şey olmayacak şekilde yaratılmış olduğunu söyledi. Ve size bunu kanıtlamak için şunu belirteyim ki, dedi ilahiyatçı, olaylar vaktiyle 10-12 gün boyunca bu şekilde cereyan etmişti. Heyhat, diye karşılık verdim ona. Olayların bu şekilde devam etmemiş olması ne kadar acı saygı değer peder. Monatlar vesaire üzerine O sırada aynı Alman beni yine esir aldı. Bana kendi doktrinini aşıladı ve ruhumun ne olduğunu net bir şekilde açıkladı. Doğada her şey monatlardan oluşur. Sizin ruhunuz da bir monattır. Ruhunuz dünyadaki diğer bütün monatlarla ilişkide olduğu için de onlarda olup biten her şey hakkında zorunlu olarak fikir sahibidir. Ancak bu fikirler belirsizdir ki bu çok faydalı bir şeydir. Benim monadım gibi sizinki de bu evrenin derişik bir aynasıdır. Fakat sakın düşünceleriniz sonucunda harekete geçtiğinizi sanmayın. Ruhunuzun monadı ile vücudunuzun bütün monatlar arasında önceden kurulmuş öyle bir ahenk mevcuttur ki Ruhunuzun bir fikri olduğunda bedeninizde bir eylem olur. Fakat ikisi birbirinin devamı değildir. Bunlar birlikte gidip gelen iki sarkaştır. Ya da dilerseniz şöyle diyelim. Bir adam öğüt verirken bir diğerinin hareket etmesi gibidir. Nitekim olası dünyaların en iyisinde durumun böyle olması gerektiğini kolayca tasavvur edebilirsiniz de. Zira... Plastik biçimlere dair bu harikülade fikirlerden hiçbir şey anlamadığımdan, Cudewart adında bir İngiliz, sabit bakan gözlerimden, rahatsız tavrımdan ve ilk duran başımdan benim cehaletimi fark etti. ''Bu fikirler'' dedi bana Cudewart, ''size derinmiş gibi geliyor, zira içleri oyuk. Size doğanın nasıl hareket ettiğini net bir şekilde açıklayacağım. İlk olarak genel anlamda bir doğa vardır.'' Ardından bütün hayvanları ve bütün bitkileri oluşturan plastik doğalar vardır. Anlıyor musunuz? Tek kelimesini bile anlamıyorum beyefendi. O halde devam edelim. Plastik bir doğa cismani bir özellik değildir. Bu ne yaptığını bilmeden hareket eden, tamamen kör, hissetmeyen, muhakeme etmeyen, serpilmeyen özdeksiz bir tözdür. Fakat lale onu büyüten, köpek onu a peşinde koşturan ve insan da akıl yürütmesini sağlayan kendi plastik biçimlerine sahiptir. Bu biçimler Tanrı'nın dolaysız aracılarıdır. Dünya üzerinde onlardan daha sadık elçiler yoktur. Zira her şeyi verir, her şeyi kendilerine saklamazlar. Bunların nesnelerin gerçek prensipleri olduğunu ve plastik doğaların da en az önceden kurulmuş ahenk ve evrenin derişi kaynaları olan monatlar kadar geçerli olduğunu görüyorsunuzdur. Bana kalırsa al birini vur ötekine dedim ona. Lok üzerine Bunca talihsiz koşturmacadan sonra, bunca hakikatin peşinde koşup da bunca hayal mahsulü bulmaktan yorulmuş, yıpranmış ve utanmış bir halde baba evine dönen müsrif oğul misali, kendimi bilmediği şeyler asla biliyormuş gibi yapmayan, muazzam olmasa da temeli sağlam zenginliklere sahip. Dünyanın en kalıcı nimetinden hiçbir gösteriş yapmadan istifade eden mütevazı bir adamın kollarını attım. Bu adam, hiçbir şeyi duyularımız olmadan idrak edemeyeceğimize dair benim öteden beri benimsemiş olduğum görüşü, doğuştan hiçbir kavrama sahip olmadığımızı, ne sınırsız mekan ne de sınırsız sayı hakkında fikir sahibi olabileceğimizi, her zaman düşünemediğimi, dolayısıyla düşüncenin idrakimin özü değil eylemi olduğunu, İstediğimi yapabildiğim sürece özgür olduğumu, bu özgürlüğün benim irademe bağlı olmadığını, zira kapısı kapalı olan ve benim anahtarlarına sahip olmadığım odamda kendi isteğimle kaldığımda buradan çıkabilme özgürlüğüne sahip olmadığımı, zira acı çekmek istemediğim halde acı çektiğimi, zira çoğu zaman hatırlamak istediğim halde düşüncelerimi hatırlayamadığımı, dolayısıyla irade özgürdür demenin özünde saçma olduğunu, Zira bu şeyi istemeyi istiyorum demenin saçma olduğunu, zira bunun o şeyi arzu etmeyi arzu ediyorum, o şeyden korkmaktan korkuyorum demekle eşdeğer olduğunu, nihayet iradenin mavi veyahut kare olmadığı kadar özgür de olmadığını, ancak beynime giren fikirler neticesinde isteyebileceğimi, bu fikirler sonucunda karar vermeye mecbur olduğumu, zira aksi takdirde nedensizce karar vereceğimi ve ortaya nedensiz bir sonuç çıkacağını, Son derece sonlu bir varlık olduğuma göre sonsuzluğa dair somut bir fikre sahip olamayacağımı, hiçbir tözü tanıyamayacağımı, zira bunların sadece nitelikleri hakkında fikir sahibi olabileceğimi ve bir nesnenin bin farklı niteliğini bilmemin, belki bin çeşit bilinmeyen niteliğe daha sahip olabilecek o nesnenin gizli doğasını tanımamı sağlamayacağını. Yalnızca bir hafızam oldu ve o hafızaya sahip olduğumu hissettiğim sürece aynı insan olduğumu, zira çocukluğumda bana ait olmuş olan vücudun en küçük bir kısmına dahi sahip olmadığımdan ve o yaşta beni etkilemiş olan fikirlerden geriye en ufak bir hatıra dahi kalmadığından, bir konfüçyüs veya zerdüşt olmadığım ne kadar kesinse, benim artık o çocuk olmadığımın da o kadar kesin olduğunu teyit etti. Beni büyürken görmüş ve hep yanımda kalmış olanlar tarafından aynı insan olarak tanınıyorum. Ancak ben hiçbir şekilde aynı varoluşa sahip değilim. Artık eski ben değilim. Artık yeni bir kimliğim. Bundan doğan nice eşsiz sonucu bir düşünün. Ve nihayet aynı adam, nesnelerin prensiplerine ilişkin bilincinde olduğum derin cehaletime uygun olarak, Tanrı'nın hissetme ve düşünme yetisi bahşetmeye tenezzül ettiği tözlerin hangileri olduğunu bilebilmemin imkansız olduğunu teyit etti. Nitekim özü düşünmek olan, sürekli düşünen ve kendi kendilerine düşünen tözler var mıdır? Bu durumda söz konusu tözler her ne olurlarsa olsunlar Tanrı'dırlar. Zira tözlerine o olmadan sahip olduklarına, o olmadan düşündüklerine göre bunların ebedi ve yaratıcı varlığa hiçbir şekilde ihtiyaçları yoktur. İkinci olarak, şayet ebedi varlık bir takım canlılara hissetme ve düşünme yetisi bahşettiyse onlara özünde sahip olmadıkları bir şey vermiş demektir. O halde bu yetiyi ne olurlarsa olsunlar bütün canlılara vermiş olabilir. Üçüncü olarak, biz hiçbir canlıyı sonuna kadar tanımıyoruz. Dolayısıyla bir canlının duygu ve düşünce kabul edebilme yetisine sahip olup olmadığını bilmemiz imkansız. Madde ve tin kelimeleri birer kelimeden ibaret. Bu iki şeye dair tam bir fikrimiz yok. Öyleyse temelde tinin düşünemediğini dile getirmek ne kadar gülünç ise bizzat Tanrı tarafından düzenlenmiş bir cismin bizzat Tanrı'nın düşüncesini kabul etmediğini dile getirmekte bir o kadar pervasızlıktır. Dördüncü olarak diyelim ki madde ve harekete dair hiçbir fikri olmayan salt tinsel tözler mevcut bunların maddenin ve hareketin varlığını inkar etmeleri hoş karşılanır mıydı? Dünyanın güneş etrafındaki hareketini kanıtladığı için, Galileo'yu dinsiz ve saçma bularak mahkum eden bilge cemaatin, maddeye çekim gücü verilip verilmediğini incelemeyi teklif eden şansölye Bacon'ın fikirlerinden haberdar olduğunu varsayıyorum. Ve yine aynı mahkemenin sözcüsünün bahsi geçen ağırbaşlı şahsiyetlere İngiltere'de, Tanrı'nın Satürn'den bizim ufak çamur yığınına varıncaya kadar her maddeye her türlü etkiden muğlak surette bağımsız, zira etki yüzeylere, kütle çekimi ise katı maddelere etki eder, belirli bir merkeze yönelim, bir çekim, bir kütle çekim verdiğini düşünebilecek kadar çılgın insanlar olduğunu bildirip şikayet ettiğini varsayıyorum. İnsan aklını, hatta bizzat Tanrı'yı yargılayan bu hakimlerin derhal hükümlerini verip, Newton'ın o zamandan bu zamana kanıtlamış olduğu kütle çekimini lanetlediğini, Tanrı'nın böyle bir şey yapmasının imkansız olduğunu beyan edip, kütlelerin belli bir merkeze doğru çekimini, dine küfür ilan ettiğini görmez miydiniz? Bana kalırsa, Tanrı'nın herhangi bir teşekküllü canlıya hissetme ve düşünme yetisi veremeyeceğini beyan etme cüretinde bulunsam, ben de aynı pervasızlığı göstermiş olurum. Beşinci olarak, Tanrının hayvanlardaki teşekkürlü maddeye duyum, hafıza dolayısıyla da düşünce bahsetmiş olduğundan şüphe etmem mümkün değildir. O halde onun aynı lütfu başka hayvanlara da göstermiş olabileceğini niçin için inkar edeyim. Daha önce de dile getirildi. Asıl güçlük teşekkürlü maddenin düşünebilip düşünemediği değil. Her ne olursa olsun bir canlının nasıl düşünebildiğini bilmektir. Düşüncede tanrısal bir şey mevcuttur. Evet, hiç şüphesiz öyle ve ben tam da bu nedenle düşünen canının ne olduğunu asla bilemeyeceğim. Hareket prensibi de tanrısaldır ve bütün uzuvlarımın yasalarını yerine getirmekte olduğu bu hareketin nedenini de asla bilemeyeceğim. Aristoteles'in çocuğu süt annesinin kucağındayken emmek istediği meme ucunu ağzına alıp geriye çektiği diliyle havayı pompalayarak ve boşluk oluşturarak tam anlamıyla hava basıncıyla işleyen bir makine oluştururken, Babası bütün bunlardan bir haber rastgele doğanın boşluktan nefret ettiğini söyleyip duruyordu. Hipokrates'in çocuğu 4 yaşındayken parmağını elinin üzerinde gezdirirken kan dolaşımını kanıtlıyor. Oysa Hipokrates kanın dolaştığını bilmiyordu. Kim olursak olalım hepimiz o çocuklar gibiyiz. Harikülade şeyler yapıyoruz ve hiçbir filozof bunların ardındaki mekanizmayı bilmiyor. Altıncı olarak... İşte Locke'un mütevazı savuna ilişkin kendi entelektüel yetimin üretebildiği nedenler, daha doğrusu şüpheler. Bir kez daha tekrar ediyorum. Ben içimizde düşünenin madde olduğunu söylemiyorum. Ben Locke'la birlikte Tanrı'nın maddeye düşünme yetisi vermesinin imkansız olduğunu beyan etmenin bize düşmediğini, böyle bir şeyi beyan etmenin saçma olduğunu ve yüce varlığın kudretini sınırlamanın bir takım yer solucanlarının hatta olmadığını söylüyorum. Yedinci olarak, bu meselenin ahlaka tamamen yabancı olduğunu eklemek isterim. Zira madde ister düşünebilsin ister düşünemesin, düşünen her kimse adil olmalıdır. Zira Tanrı'nın düşünce verdiği atom, bizim atom kadar bile tanımadığımız ve vaktiyle nefes, bugün ise tin olarak adlandırdığımız meçhul varlık kadar layık olabilir veya gözden düşebilir, cezalandırılabilir veya ödüllendirilebilir ve sonsuza kadar var olabilir. Sadece nefes olarak adlandırılan varlığın hissetme ve düşünme yetisine sahip olduğuna inananların, Bilge Lok'un tarafını tutan ve Tanrı'nın kudretini salt bu nefese hayat vermekle sınırlamaya cesaret edemeyenlere zulmettiklerini biliyorum. Fakat bütün dünya ruhun hafif bir cisim, bir nefes, ateşten bir töz olduğuna inanırken, bize ruhun özdeksiz olduğunu öğretenlere zulmetmek adil olur muydu? Ruhun incecik bir cisim olduğuna inanan bütün kilise babaları, İnsanlara tam özleksizlik fikrini getiren diğer kilise babalarına zulmetseler haklı olurlar mıydı? Hiç şüphesiz ki hayır. Zira zulmeden menfurdur. İşte bu nedenle tam özleksizliği anlamadan kabul edenler, onu anlamadıkları için onu reddedenleri hoş görmek zorunda kalmıştır. Tanrı'nın madde olarak adlandırılan meçhul varlığa can verme gücünü reddedenler de, Tanrı'yı bu güçten yoksun bırakmaya cüret edemeyenleri hoş görmek zorunda kalmıştır. Zira insanların bir takım tasımlar için birbirinden nefret etmesi terbiyesizliktir. Şu ana kadar ne öğrendim? Lokuda kendimi de saydığımda yüzlerce hatadan süzülerek elde edilmiş ve bir sürü şüpheyle yüklü 4-5 hakikate haiz olduğumu gördüm. Sonra da kendi kendime şöyle dedim. Aklımla elde ettiğim bu azıcık hakikat, İçlerinde birkaç ahlak prensibi bulamadığım sürece elimde kısır bir nimet olarak kalacak. İnsan kadar cılız bir hayvanın doğanın efendisinin bilgisine ulaşması çok güzel. Fakat bundan yaşamımı nasıl sürdürmem gerektiğine dair bir takım kurallar çıkartmadığım takdirde bana cebir ilminden daha fazla bir fayda sağlamayacaktır. Bir ahlak var mıdır? İklim, terbiye, dil, kanun, ibadet ve zeka seviyeleri bakımından farklı ne kadar çok insan gördüysem, hepsinin aynı ahlaki temele sahip olduğuna o denli kani oldum. İlahiyata dair hiçbir şey bilmeseler de, hepsi haklıya ve haksıza dair kabaca bir kavrama sahiptir. Ve hepsi de bu kavrama aklın gelişmeye başladığı yaşta edinmiştir. Tıpkı matematik öğrenmeden ağır yükleri sopalarla kaldırma, bir derenin üzerinden bir tahta parçasına basarak geçme sanatını doğal olarak edinmiş olmaları gibi. Bu nedenle haklı haksız fikri bana göre onlar açısından elzemdir. Zira hepsi de harekete geçip akıl yürütebildikleri andan itibaren bu konuda uzlaşmıştır. Demek ki bizi yaratmış olan üstün zeka, dünya üzerinde belli bir süre yaşayabilmemiz için adaletin var olmasını istemiştir. Aksi takdirde kanımca ne hayvanlar gibi kendi kendimizi besleyebilme işgüdümüz ne de onlar gibi doğal silahlarımız olduğuna ve her türden tehlikeye açık bir çocukluğun savunmasızlığı içerisinde yıllarımızı geçirdiğimize göre vahşi hayvanların, açlığın ve sefaletin pençesinden kurtulabilen bir avuç insan bir parça yiyecek ve posturuna birbirine girmekle meşgul olur ve silah kullanacak duruma gelir gelmez de tıpkı kadmosun ejderhasından çıkan çocuklar gibi kısa sürede birbirlerini yok ederlerdi. En azından insanlar bütün toplumların temeli olan adalet kavramını tasavvur edememiş olsalardı, tek bir toplum bile olmazdı. Şayet Tanrı Mısırlılara da İskitlere de, tıpkı ezelden beri belli bir enerji seviyesine ulaştıklarında zorunlu olarak ve aynı şekilde her iki ırkın da devamını sağlayan organlar verdiği gibi, geliştikçe haklı ve haksıza dair aynı zorunlu prensipleri fark etmelerini sağlayacak haklı da vermemiş olsaydı, piramitleri ve obelikslileri inşa eden Mısırlı ile kulübe nedir onu bile bilmeyen Göçebe İskit, nasıl haklı ve haksıza dair aynı temel kavramlara sahip olmuş olabilirdi? Konuştukları dilde geometri ve astronomi ifade edecek terim bile bulunmayan, barbar, cahil, batıl, inançlı bir güruh, zalim ve tefeci bir halk görüyorum. Yine de bu halk, Yıldızların rotalarını bilen bilge keldanilerle ve yıldızlarla ilgili sahip oldukları bilgileri okyanusun Akdeniz'le birleştiği yerde, yarı kürenin en uç sınırlarında koloniler kurmak için kullanan daha da bilge fenikellerle aynı temel kanunlara sahiptir. Bütün bu halklara ne ve babaya hürmet edilmesi gerektiğini, yalan yere yemin etmenin, iftira atmanın ve adam öldürmenin nefretlik suçlar olduğunu söyler. Demek ki hepsi de gelişmiş akıllarında oluşan aynı prensipten aynı sonuçları çıkarırlar. Gerçek Yararlılık Adalet kavramı. Bana göre belli bir adalet kavramı o kadar doğaldır, bütün insanlar tarafından o denli evrensel şekilde kabul görmüştür ki, bu kavram bütün kanunlardan, bütün anlaşmalardan ve bütün dinlerden bağımsızdır. Bir Türk'ten, bir Mecusi'den, bir Malabarlı'dan, Yemek kesinler, kıyafet alsınlar diye borç vermiş olduğum parayı geri istediğimde hiçbirinin aklına ''Biraz bekleyin, önce Muhammed'in, Zerdüştün veya Brahman'ın size paranızı geri vermemi buyurup buyurmadığına bir bakayım.'' diye cevap vermek gelmez. Hakkaniyetin bana borcunu ödemesini gerektirdiğini kabul eder ve borcunu ödemese bile bunun nedeni yoksulluğunun veya açgözlülüğünün kendisinin de kabul ettiği adalet kavramından ağır basmasıdır. Dünya üzerinde kişinin babasına ve annesine gücü yettiği halde yiyecek vermeyi reddetmesini, haklı, güzel, münasip ve namuslu bir hareket olarak gören hiçbir halk olmadığını ve hiçbir kabilenin hatta fanatik yobazlardan oluşan bir tarikatın bile iftirayı güzel bir eylem olarak görmediğini kesin olarak beyan edebilirim. Bana göre adalet kavramı bütün kainatın onay verdiği o derne temel bir hakikattir ki, Beşeri toplumları kahreden en büyük suçlar bile adalet kisvesi altında işlenir. Suçların en büyüğü, en azından en yıkıcısı, dolayısıyla da doğanın amacına en zıt olanı savaştır. Oysa bu suçu adalet bahanesiyle haklı göstermeye çalışmayan tek bir saldırgan dahi yoktur. Romalı çapulcular bütün istilalarını, Fesialis adını verdikleri rahipleri aracılığıyla haklı gösterirlerdi. Bir ordunun başına geçen her eşkıya akınlarına bir tebliğ ile başlar ve savaş tanrısına yakarır. Küçük hırsızlar bile birlik olduklarında hadi gidip çalalım, dulun yetimin elinden rızkını alalım demezler. Aksine şöyle derler, adil olalım, gidip malımızı onu gasp eden zenginlerin elinden alalım. Hırsızların kendi aralarında 16. yüzyıldan beri basılmakta olan bir sözlüğü bile vardır. Kendilerinin argo olarak adlandırdığı bu vokabülerde soygun, hırsızlık, vurgun kelimeleri yoktur. Kazanmaya, geri almaya tekabül eden terimler kullanırlar. Olabilecek en haksız cinayetin teklif edildiği bir devlet konseyinde adaletsizlik kelimesi asla zikredilmez. Komplocular, hatta en kan dökücüleri dahi hiçbir zaman hadi gidip suç işleyelim dememiştir. Bunun yerine hepsi de Tiranın işlediği suçların vatan namına intikamını alalım. Bize adaletsizce geleni cezalandıralım demiştir. Kısacası korkak dal kavuklar, barbar bakanlar, iğrenç komplocular, günaha batmış hırsızlar hepsi de kendilerine rağmen ayaklar altına aldıkları erdeme hürmet ederler. Aydın ve kibar Fransızların tiyatrolarında Pompeii'nin birinci sahnesinde yer alan Esinlendiği Lucanus'un dizelerinden çok da aşırıya kaçan ve korkunç olduğu kadar yanlış da olan şu dizelere tahammül edebilmiş olmaları beni her zaman şaşırtmıştır. Adalet, hak, hukuk içi boş fikirlerdir. Kralların hukuku hiç kimseye esirgememektir. Ve bu mide bulandırıcı sözler genç Ptolemaios'un bakanı Potinus'a söylenmiştir. Oysa Potinus'un tam da bakan olduğu için bunların tam tersini söylemesi Pompeius'un ölümünü gerekli ve haklı bir felaket gibi göstermesi gerekirdi. Yani ben haklı haksız kavramlarının hastalık sağlık, doğru yanlış, münasip na münasip kavramları kadar açık seçik ve evrensel olduğuna inanıyorum. Haklıyla haksızın sınırlarını belirlemek çok güçtür. Tıpkı hastalık ile sağlık, münasip olan ile münasip olmayan Doğru ile yanlış arasındaki orta çizgiyi belirlemenin de güç olması gibi. Bunlar birbirine karışan nüanslardır. Buna karşılık kesin renkler herkesin gözüne çarpar. Örneğin, bütün insanlar bize ödünç verilmiş şeylerin iade edilmesi gerektiğini kabul eder. Fakat ben 2 milyon borçlu olduğum kişinin bu parayı vatanımız zincire vurmak için kullanacağını kesin kes biliyorsam, ona bu ölümcül silahı yine de vermem gerekir mi? İşte duygular bu noktada bölünür. Ancak genel olarak hiçbir kötülüğe yol açmadığı takdirde verdiğim yemini tutmam gerekir. Kimse bundan hiçbir zaman kuşku duymamıştır. Evrensel tasdik hakikate dair bir kanıt mıdır? Bana her çağdan ve her ülkeden insanın onay vermesinin, hakikatin kanıtı olmadığı şeklinde karşı çıkılabilir. Bütün halklar sihre, büyüye, iblislere, hayaletlere, yıldızların etkisine ve buna benzer daha yüzlerce başka saçmalığa inanmıştır. Haklı haksız kavramı konusunda da aynı şey olmuş olamaz mı? Bana kalırsa hayır. İlk olarak bütün insanların bu içi boş hayallere inanmış olduğu doğru değildir. Bu hayaller gerçekte avamın budalalığını beslemiştir ve halkın da büyük adamlarında avamı vardır. Ancak bilgelerin pek çoğu bunlarla her zaman alay etmiştir. Ve aynı bilgeler haklı haksız kavramını daima halk kadar, hatta halktan daha da fazla kabul etmiştir. Cadılara, iblislere inanmak insanlık açısından gerekli olmaktan çok uzaktır. Buna karşılık adalete inanmak mutlak surette ezemdir. O halde bu inanç tanrı vergisi aklın gelişimine, cadı cinni gibi kavramlar ise tam tersine, Aynı aklın çarpıklıklarına delalet etmektedir. Lok Aleyhine Beni eğiten ve bana kendi kendimden şüphe etmeyi öğreten Lok da kimi zaman tıpkı benim gibi yanılgıya düşmüyor mu? Doğuştan fikir diye bir şey olmadığını kanıtlamak istiyor ancak son derece haklı nedenlere hayli kötü bir neden eklemiyor mu? İnsanın benzerini kazanda kaynatıp yemesinin doğru olmadığını kabul ediyor. Bununla birlikte tarihte yamyam milletlerin var olduğunu ve bunu düşünen varlıkların şayet benim insanlık açısından elzem adettiğim haklı haksız kavramına sahip olmuş olsalardı, yamyamlık etmeyeceklerini söylüyor. Burada tarihte gerçekten yamyam milletlerin olup olmadığı meselesine girmeden ve bütün Amerika'yı katledip de hiç yamyama rastlamayan, Aksine bütün vahşiler tarafından olabilecek en büyük insaniyetle ağırlanan Seyyah Dampier'in aktardıklarını incelemeden benim buna vereceğim cevap şudur. Galipler savaşta aldıkları esirleri yemiş, bu eylemlerinin son derece haklı olduğuna, bu esirler üzerinde yaşam ve ölüm hakkına sahip olduklarına ve sofraya koyacak pek de lezzetli yemekleri olmadığı için zaferlerinin meyvesiyle beslenebileceklerine inanmışlardır. Böyle yaparak, zafer arabalarına zincirledikleri esir prensleri boğdurtan fakat meyvelerini yemeyen Romalı muzaffer komutanlardan çok daha adil hareket etmişlerdir. Romalılar ve vahşiler adalete dair son derece yanlış bir fikre sahiptiler. Kabul ediyorum. Fakat sonuçta her ikisi de doğru şekilde hareket ettiklerine inanıyordu. Kaldı ki aynı vahşilerin esirleri kendi toplumlarına kabul ettikleri vakit onlara kendi çocukları gözüyle baktıkları doğruysa Aynı eski Romalılar da binlerce hayranlık uyandırıcı adalet örneği sergilemişlerdir. Lok Aleyhine Bilge Lok'la birlikte doğuştan sahip olunan kavram diye bir şey olmadığını, hiçbir uygulama prensibinin doğuştan bilinmediğini kabul ediyorum. Bu öyle sabit bir gerçektir ki, şayet çocuklar Tanrı fikriyle doğmuş olsalardı, net bir Tanrı kavramına sahip olacakları, ve bütün insanların aynı kavramda birleşecekleri açıktır. Oysa böyle bir uzlaşı hiç görülmedi. Gelişmiş ahlaki prensiplerle doğmadığımızda bir o kadar açıktır. Aksi takdirde bütün bir milletin her bir bireyinin kalbine yazılmış bir ahlak prensibini reddetmesi nasıl mümkün olurdu? Hepimizin kimseye düşünce tarzından dolayı zulmetmemesi gerektiğine dair, hayli gelişmiş bir ahlaki prensiple doğmuş olduğumuzu farz edelim. Bu durumda bütün bir halk nasıl zalimlerden oluşabilirdi? Her insanın kendi içinde verdiği yemine sadık kalmasını emreden bariz bir kanun barındırdığını varsayalım. Bu durumda meclis bünyesinde toplanan aynı insanlar sapkınlara verilen sözün tutulması gerektiğine nasıl hükmedebilirdi? Tekrar söylüyorum, Tanrı bize böyle olmadık doğuştan fikirler yerine yaşla birlikte güçlenen ve hepimize dikkatli tutkulardan ve ön yargılardan arınmış bir şekilde baktığımız takdirde bir tanrının var olduğunu ve adil olmamız gerektiğini öğreten bir akıl vermiştir. Fakat Locke'un bundan çıkardığı sonuçlarla hemfikir olamam. Bana göre Locke bu noktada her ne kadar son derece uzak olsa da Hobbes'un sistemine fazlasıyla yaklaşır görünmektedir. İşte Locke'un, İnsanın Anlama Yiğitisi adlı hisserinin ilk kitabında yer alan kendi sözleri. Saldırıya uğrayıp düşmüş bir şehir düşünün ve katliam ve ganimet fikriyle hareket eden askerlerin kalbinde erdeme bir nebze saygı, herhangi bir ahlak prensibi, işledikleri suçlar yüzünden herhangi bir vicdan azabı olup olmadığına bir bakın. Hayır, vicdanları rahatsız değildir. Peki neden? Nedeni haklı olduklarına inanmalarıdır. İçlerinden hiçbiri uğruna savaştıkları prensin davasını haksız etmemiş, Hepsi de bu dava için canlarını tehlikeye atmış ve yaptıkları pazarlığa uygun hareket etmiştir. Saldırı sırasında öldürülebilirlerdi. Öyleyse öldürmeye hakları olduğuna inanırlar. Yine saldırı sırasında gaspa uğrayabilirlerdi. Öyleyse gasp edebileceklerini düşünürler. Buna bir de hepsinin muhakeme etmeyen bir öfkenin sarhoşluğu içerisinde oldukları gerçeğini ekleyin. Bu askerlerin adalet ve dürüstlük fikrini tamamen reddetmediklerine kanaat getirmek için onlara şehrin yağmasından elde edecekleri paradan çok daha fazlasını, tecavüz ettikleri kızlardan çok daha güzellerini teklif edin ve koştuğunuz tek şartta hala direnmekte olan ve onları her an öldürebilecek 3-4 bin düşmanı boğazlamak yerine gidip kendi krallarını, şansölyelerini, devlet bakanlarını ve baş rahiplerini boğazlamalar olsun.'' Teklifinizi dehşetle reddetmeyecek tek bir asker dahi bulamazsınız. Oysa siz onlara 4 bin cinayet yerine sadece 6 cinayet teklif etmişsiniz. Üstüne çok daha büyük bir ödül sunmuşsunuzdur. Öyleyse teklifinizi niçin reddederler? Bunun nedeni 4 bin düşmanı öldürmenin haklı bir eylem olduğuna inanmaları, buna karşılık sadakat yemin ettikleri hükümdarlarını öldürme fikrinin onlara nefretlik bir suç gibi görünmesidir. Locke sözlerine devam eder ve hiçbir uygulama prensibinin doğuştan olmadığını kanıtlamak için dediğine göre oyun olsun diye çocuklarını canlı canlı toprağa gömen megrellerden ve kendi çocuklarını yemek üzere iyice semirtmek amacıyla hadım eden karayiplilerden bahseder. Bu büyük adamın söz konusu masallara aktararak aşırı bir saflık göstermiş olduğu daha önce başka bir yerde belirtilmiştir. Megrellerin çocuklarını sırf zevk olsun diye toprağa gömdüklerinden bahseden tek kişi Lambert'tir. Ve o da yeterince güvenilir bir yazar değildir. Doğru sözlü bir seyyah olarak kabul edilen ve Megrel ya da tutsak alınıp fidyesi ödenen Chardin, şayet ülkede böyle korkunç bir adet olsaydı bundan muhakkak bahsederdi. Gerçi böyle bir şey söylemiş olsa bile bu ona inanmamız için yeterli olmazdı. Böylesine tuhaf bir olayın tarihi gerçekliğini ispatlamak için farklı milletlerden ve dinlerden 20 gezginin söz konusu olayı teyit etmesi gerekirdi. Antil adalarında çocuklarını yemek için hadım eden kadınlar için de aynı şey geçerlidir. Anneliğin tabiatında böyle bir şey yoktur. İnsan kalbi bu şekilde yaratılmamıştır. Çocukları hadım etmek son derece nazik, son derece tehlikeli bir işlemdir ve semirtmek şöyle dursun, onları en az bir sene boyunca zayıflatır ve çoğu zaman öldürür. Bu aşırılığa sadece lüks fazlası ve kıskançlıkla sapkınlaşan ve karılarına ve cariyelerine hizmet etsinler diye adım ağı kurumunu icat eden kodamanlar başvurmuştur. Bu işlem İtalya'da ve papanın kilisesinde sırf sesleri kadın sesinden daha güzel müzisyenlere sahip olmak için uygulanmıştır. Ancak kantil adalarında, vahşilerin sırf lezzetli bir yemeğe çevirmek için küçük oğlan çocuklarına hadım etmek gibi bir incelik icat ettikleri düşünülemez. Hem sonra küçük kızlarına ne yapmış olabilirler? Yine Lok, memleketlerinin kadınlarıyla zina işlemeye meyletmemek için, dini duygularla dişi eşekleriyle çiftleşen Muhammed'in dinine mensup evliyalar olduğunu öne sürer. Bu tür hikayeleri Prens Maurüs ile Brezilya dilinde tatlı tatlı sohbet eden, Papağan hikayesiyle aynı kefeye koymak gerekir. Lok Prens'in tercümanının onunla alay etmiş olabileceğinden şüphe dahi etmeden bu hikayeyi aktaracak kadar saflık göstermiştir. Kanunların ruhunun yazarı da aynı şekilde ya yalancı ya da yanlış bilgilendirilmiş birkaç gezginin sözünden yola çıkarak güya Tonkin'e, Bantam'a, Borneo'ya, Formoso'ya ait kanunları atıfta bulunur. Bana göre... O ve Locke gibi büyük şahsiyetlerde bu tür bir saflık mazur görülemez. Doğa her yerde aynı. Locke'u burada bırakıp Newton ile birlikte şunu söylemek istiyorum. Naturae et semper si bir consona. Doğa daima kendine benzer. Bir yıldıza etki eden kütle çekim yasası bütün yıldızları, bütün maddeleri etkiler temel ahlak kuralları da bütün bilinen milletleri aynı şekilde etkiler. Bu kanunların tesvirinde bin farklı koşulda bin çeşit farklılık mevcuttur. Ancak özü daima aynıdır ve bu özde haklı haksız fikridir. İnsan sarhoşken aklını kaybettiği gibi tutkularının hiddetiyle inanılmaz haksızlıklar da edebilir. Fakat sarhoşluk geçince akıl geri gelir ve kanımca bu, beşeri toplumların sürüp gidebilmesinin yegane nedenidir birbirimize duyduğumuz ihtiyaca bağlı bir nedendir bu. Peki bizler adalet fikrini nasıl edindik? Tıpkı ihtiyatlılık, hakikat, edep fikirlerini edindiğimiz gibi. Duygu ve akılla. Hayranlık kazanmak için kendini ateşe atmaya kalkan ve bundan kurtulmayı uman bir adamın bu eylemini son derece ihtiyatsız bulmamız imkansızdır. Öfkeye kapılıp bir insanı öldüren bu adamın bu eylemini son derece haksız bulmamız imkansızdır. Toplum kalbimizden asla sökülüp alınamayacak bu kavramlar üzerine kuruludur. İşte bu nedenle her toplum kölesi olduğu birkaç tuhaf ve korkunç batıl inanca rağmen ayakta kalmaktadır. Peki haklıyla haksızı hangi yaşta öğreniriz? İki kere ikinin dört ettiğini öğrendiğimiz yaşta. OBS üzerine. Ey sen, derin ve tuhaf filozof, iyi vatandaş, cüretkar zeka, Descartes düşmanı, Descartes gibi yanılan sen. Fizikte büyük fakat Newton'dan önce yaşamış olduğun için bağışlanabilir hatalar yapan sen. Hatalarını telafi etmeyen hakikatler dile getiren sen. Doğuştan fikirler denen kavramın içi boş bir hayal olduğunu ilk kanıtlayan sen. Pek çok konuda Locke'un fakat Spinoza'nın da öncüsü olan sen okurlarına dünya üzerinde sözleşme kanunlarından başka kanun bulunmadığını, bir ülkede haklı veya haksız olarak nitelendirilmeleri konusunda uzlaşıya varılmış şeyler dışında haklı veya haksız olmadığını kanıtlamayı neredeyse başararak onları şaşırtman hep boşuna. Şayet Cromwell ile ıssız bir adaya düşseydin ve Cromwell İngiltere adasında kralının tarafını tuttun diye seni öldürmek isteseydi, bu saldırı sana bulunduğun yeni adamda ülkende olduğu kadar haksız görünmez miydi? Doğa kanununda herkes her şey üzerinde, her kişi benzerinin canı üzerinde hak sahibidir diyorsun. Hakkı güçle karıştırıyor olmayasın. Gücün hak doğurduğunu ve güçlü kuvvetli bir oğlun yaşlı ve çökmüş babasını öldürdüğü için hiçbir vicdan azabı çekmeyeceğini mi düşünüyorsun? Ahlakla ilgili inceleme yapacak herkes işe senin kitabını kalpten reddederek başlamalı. Gerçi senin kalbin seni herkesten daha çok reddetmiştir. Zira sen de Spinoza gibi erdemliydin ve tıpkı onun gibi tek eksin şahsen uyguladığın ve başkalarına salık verdiğin gerçek erdem prensiplerini öğretmemekti. Evrensel Ahlak Ahlak bana o evrensel, bizi yaratan evrensel varlık tarafından o hesaplanmış, Uğursuz tutkularımızı dengelesin ve kısacık ömürlerimizdeki kaçınılmaz acıları dindirsin diye o özellikle tasarlanmış görünüyor ki, Zerdüş'ten Lord Shaftes kadar bütün filozofların, nesnelerin prensipleriyle ilgili hepsinin farklı fikirleri de olsa aynı ahlakı ürettiklerini görüyorum. Birincil prensipleri ya reddetmiş ya da sorgulamış olan Hobbes'un, Spinoza'nın hatta Bale'ın bile ısrarla adalet ve erdem tembih ettiğini gördük. Her milletin kendine has dini törenleri, metafiziğe ve ilahiyata dair çoğu zaman saçma ve insanı çileden çıkaran görüşleri olmuştur. Fakat işadil olmanın gerekliliğine geldiğinde bütün evren bu konuda hemfikirdir. Daha önce de belirttiğimiz bu noktayı ne kadar tekrar etsek azdır. Zer üzerine Nasıl Platon eski Atinalılara 9000 yıllık bir geçmiş biçtiyse, Terslerin de 9000 yıllık bir geçmiş biçtiği Zerdüşt'ün hangi çağda yaşadığı konusuna girmeyeceğim. Ben sadece Zerdüşt'ün ahlaki buyruklarının günümüze kadar muhafaza edilmiş olduğunu görüyorum. Bunlar Zerdüşt'i rahiplerin eski dilinden Mecüsilerin halk diline çevrilmiştir. Ve bu derlemeyi dolduran çocukça benzetmelere, gülünç kurallara, fantastik fikirlere bakılacak olursa Zerdüşt'ün dini antik çağın başlangıcına aittir. Adillerin ödülü olarak bahçe kelimesine bu derlemede rastlanır. Yahudilerin de benimsediği şeytan ismi verilen kötücül prensibin olduğu görülür. Dünyanın altı mevsimde veya altı evrende yaratıldığı okunur. Hapşıran insanlar için bir abuna var ve bir rahsim buhu okunması emredilir. Peki ama sonuçta Zen kitabından alınmış yüz kapıyı veya buyruğu içeren ve kadim zerdüştün kendi sözlerine değer veren bu derlemede ne gibi ahlaki ödevler emredilmiştir? Ana babayı sevmek, onlara yardım etmek, fakirlere sadaka vermek, verilen sözleri tutmak, niyet edilen eylemin haklı olup olmadığı şüpheli olduğu vakit o eylemden imtina etmek. Kapı 30 Bu buyrukta duruyorum. Zira hiçbir kanun koyucu bundan öteye geçememiştir. Ve bu durum benim şu kanaatimi teyit etmektedir. Zerdüşt ibadette ne kadar çok sayıda gülünç, batıl inanç tesis ettiyse, ahlakının saflığı, onda bu ahlakı yozlaştırma eğilimi bulunmadığını bir o kadar açıkça ortaya koymuş. Kendini dogmalarının yanılgısına nedenli kaptırdıysa, erdemi öğretirken hata yapması o denli imkansızlaşmıştır. Brahmanlara dair Brahmanların veya Brahmanların, Çinliler beş kinklerine sahip olmadan çok önce var olmuş olması muhtemeldir. Bu abartılı olasılığı temellendiren şey, Çin'de eski eserlerin en gelişmişlerinin Hint menşeili olması ve Hindistan'da Çinlilere ait hiçbir eski eserin bulunmamasıdır. Bu kadim bramlar şüphesiz keldaniler, Persler ve Çin'in batısında yer alan bütün milletler kadar kötü birer metafizikçi, onlar kadar gülünç ilahi fakat ahlak da ne büyük bir yüceliğe sahiplerdi. Onlara göre yaşam, sonrasında insanın tanrıyla yaşayacağı birkaç senelik bir ölümden ibaretti. Bramlar başkalarına karşı adil olmakla yetinmemiş, kendilerine karşı da katı davranmışlardır. Sessizlik, perhiz, tefekkür, her türlü hazdan vazgeçiş onların temel görevleriydi. Nitekim diğer milletlere mensup bilgeler, adına bilgelik denen şeyin ne olduğunu öğrenmek için onların yanına giderdi. Konfüçyüs üzerine Çinlilerin diğer halklar gibi utanacakları hiçbir batıl inançları, hiçbir şarlatanlıkları yoktur. Çin yönetimi 4000 yılı aşkındır ve bugün hala insanları aldatmadan yönetmenin mümkün olduğunu, hakikatin tanrısına yalanla hizmet edilemeyeceğini, batıl inancın sadece gereksiz değil aynı zamanda dine zararlı olduğunu göstermektedir. Tanrı'ya tapınma, vahiy haricinde başka hiçbir yerde Çin'deki kadar arı ve kutsal olmamıştır. Halkın tarikatlarından bahsetmiyorum. Hükümdarın, bütün mahkemelerin ve ayak takımı olmayan herkesin dinini kastediyorum. Bunca yüzyıldır Çin'deki dürüst insanların dini nedir? İşte şu, Tanrı'ya tapın ve adil olun. Hiçbir imparatorun bundan başka bir dini olmamıştır. Bizim Konfüçüs dediğimiz büyük Konkfuzi çoğu zaman kadim yasa koyucuların din kurucularının arasında sayılır. Bu büyük bir dikkatsizliktir. Konkfuzi son derece moderndir. Çağımızdan sadece 650 yıl önce yaşamıştır. Konkfuzi hiçbir zaman bir din, herhangi bir tören tesis etmemiş. Ne kendisine vahiy geldiğini ne de peygamber olduğunu söylemiş. Eski ahlak kurallarını bir bütün olarak bir araya getirmekle yetinmiştir. Kongfuzi insanları hakaretleri bağışlamaya ve sadece yapılan iyilikleri hatırlamaya, kendilerine sürekli göz kulak olmaya, dünün hatalarını bugünden düzeltmeye, tutkularını bastırmaya ve dostluk kurmaya, gösteriş yapmadan vermeye ve ancak aşırı ihtiyaç durumunda alçalmadan kabul etmeye davet eder. Kongfuzi hiçbir zaman kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkalarına yapmamamız gerektiğini söylemez. Bu kötülüğü yasaklamaktan başka bir şey değildir. Kongfuzi bundan daha fazlasını yapar ve iyiliği öğütler. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle davran. Kongfuzi sadece ılımlılık değil aynı zamanda tevazı öğretir. Tüm erdemleri salık verir. Yunan filozoflar ve bilhassa Pisagor üzerine bütün Yunan filozoflar fizik ve metafizik konusunda bir takım saçmalıklar dile getirmiştir. Fakat ahlak konusunda hepsi mükemmeldir. Hepsi de Düştün, Konkfuzinin ve Brahmanların muadilidir. Pisagor'un altın dizelerini okumanız yeterli, doktrinin özü budur. Bunların hangi elden çıktığı mühim değildir. Siz bana içerisinde tek bir erdem unutulmuş mu onu söyleyin. Zalekus üzerine. Ey Yunan, İtalyan, İspanyol, Alman, Fransız vaizler! Tüm klişelerinizi bir araya getirin. Bütün söylevlerinizi imbikten geçirelim. Bakalım Zalekus kanunlarının girizgahından daha ağır bir öz çıkacak mı? Ruhunuza hakim olun, onu arındırın. Bütün suç içeren düşünceleri bertaraf edin. Sapkınların Tanrı'ya iyi hizmet edemeyeceğini unutmayın. Onun iltifatlara ve hediyelere kanan zayıf fanilere benzemediğini bilin. Onu sadece erdem hoşnut eder. İştahlakın ve bütün dinlerin özü budur. Epikuros üzerine Dini kurullardaki yukalalar, yapmacık tavırlı seminer hocaları Horatius ile Petsunius'un şakalarına aldanıp Epikuros'un buyruklarıyla ve davranışlarıyla şehvet öğrettiğine inanmıştır. Oysa Epikuros bütün hayatı boyunca aklı başında ılımlı ve adil bir filozof olmuştur. Henüz 12-13 yaşlarındayken aklı başında davranmaya başlamıştır. Nitekim onu edebiyat öğretmeni kendisine Hesiodos'un şu dizesini okuduğunda kaos bütün varlıkların ilki olarak yaratıldı. Epikuros nasıl yani demiş. Madem ilk oluşturulmuş o zaman onu kim oluşturmuş? Hiçbir fikrim yok demiş edebiyat öğretmeni. Bunu sadece filozoflar bilir. O zaman gidip onlardan ders alırım diye cevap vermiş çocuk. Ve işte o zamandan 72 yaşına gelinceye dek felsefe çalışmış. Epikuros'un Lertios Diyojen tarafından bir bütün olarak muhafaza edilmiş vasiyeti huzurlu ve adil bir ruhu gözler önüne serer. Epikuros böyle bir lütfu hak ettiğini düşündüğü kölelerini azat etmiş. Vasiyetini yerine getirecek olanlara... Bu daha ileride hak edecek kölelere de özgürlüklerini vermelerini tembih etmiştir. Hiç gösteriş yapmamış, hiç kimseyi kayırmamıştır. Bu, ömrü boyunca sadece makul arzulara sahip olmuş bir adamın son arzusudur. Epikuros bütün filozoflar içerisinde tüm müritleriyle dost olan tek filozoftur ve tarikatı da mensuplarının birbirini sevmeyi bildiği çok sayıda yeni tarikata bölünmeyen tek tarikat olmuştur. Görünüşe göre Epiküros'un doktriniyle lehinde ve aleyhinde yazıları incelendikten sonra bütün mesele Malebrons ile Arnold arasındaki tartışmaya indirgenmiştir. Malebrons hazın mutlu olduğunu kabul etmiş, Arnold ise reddetmiştir. Oysa felsefe ve ilahiyatın kendilerine has belirsizliklerini de beraberinde getirdiği daha başka pek çok tartışma gibi bu da bir söz dalaşından ibaretti. Stoacılara dair Şayet ipi insan doğasını hoş bir hale getirdiyse, sutacılar da onu neredeyse tanrısal kılmıştır. Ruhun varlıkların varlığına boyun eğmesi, daha doğrusu bu varlığa yükselmesi, hazın, hatta acının, yaşamın ve ölümün hor görülmesi, adalet anlayışındaki katılık. İşte gerçek sutağacıların karakteri böyleydi. Onlara lehine dile getirilebilen yegane şey, insanların geri kalanının cesaretini kırıyor olmalarıydı. Onların tarikatından olmayan Sokrates, Erdem'in herhangi bir tarafa mensup olmadan da en az su kadar ileri götürülebileceğini göstermiştir. Atina her ne kadar tövbe etmiş de olsa bu iman şehidinin ölümü sonsuza dek Atina'nın utancı olacaktır. Öte yandan su Kato ise sonsuza dek Roma'nın gururu olarak kalacaktır. Epiktetos bir köle olarak sefaletiyle daima barışık olduğu için Belki Kato'dan da üstündür. Ben der Epiktetos, Tanrı'nın olmamı istediği yerdeyim. Şikayet etmek ona karşı günah işlemek olur. İmparator Antoninus kendisini baştan çıkarabilecek daha fazla şeye karşı koydu ve bir imparatorun yozlaşması bir fakirin şikayet etmemesinden çok daha zor olduğu için Epiktetos'tan da üstündür diyebilir miyim? Her ikisinin de düşüncelerini okuyun. İmparator da, köle de size aynı şekilde yüce görünecektir. İmparator Julianus'tan bahsetmeye cesaret edebilir miyim? Dogma konusunda yanılmıştır. Fakat ahlak konusunda kesinlikle yanılmamıştır. Kısacası insanları daha iyi hale getirmeye çalışmamış hiçbir antik çağ filozofu yoktur. Aramızda bu yüce insanların bütün erdemlerinin parlak günahlardan başka bir şey olmadığını söyleyenler olmuştur. Keşke dünya böyle suçlularla dolu olsa. Felsefe ve erdem. Maymunlar insanlara göre neyse, filozoflara göre öyle olan sofistler olmuştur. Lucreno sonlarla alay etmiştir. Küçümsenmişlerdir. Üniversitelerdeki dilenci keşişler neyse, aşağı yukarı onlar da öyle görülmüştür. Fakat bütün filozofların büyük erdem örnekleri sergiledikleri ve Sofislerin hatta keşişlerin yazılarında Erdem'e hürmet ettikleri asla unutulmamalıdır. AISOPOS ÜZERİNE üzerine pil Pilpayı olsun, pil payın kadim öncüsü olsun, Perslerin lokmanı olsun, Arapların hakimi olsun, Fenikellerin hakamı olsun hiç fark etmez. Aisopos'u bütün bu büyük adamların arasına hatta en başına koyarım. Aesoposun fabıllarının bütün doğu milletlerinde popüler olduğunu ve menşeinin tarihin derinliklerinde kaybolduğunu görüyorum. Saf olduğu kadar derinde olan bu fabıllar, belli ki hayvanların bir dili olduğundan şüphe edilmeyen bir çağda yazılan bu kıssalar ne anlatır? Bunlar yarı küremizin neredeyse tamamını eğitmiştir. Bunlar insanları aydınlatmaktan ziyade bezdiren can sıkıcı özdeyişler değildir. Bunlar fabılların büyüsüne sahip hakikattir. Daha sonra yapılabilen yegane şey bunlara kendi çağdaş dillerimizde bir takım süsler eklemek olmuştur. Bu kadim bilgelik ilk yazarında sade ve yalındır. Fransa'da bu fabıllara eklenen naif süsler bunların saygın özünü gizleyememiştir. Peki bütün bu fabıllar bize ne öğretir? Adil olmamız gerektiğini. Felsefeden doğan barışa dair. Bütün filozoflar farklı dogmalara sahip olduğuna göre dogma ile Erdem'in tamamen heterojen bir yapıda olduğu açıktır. Tetis'in deniz tanrıçası olduğuna inansalar da inanmasalar da, devlerin savaşının ve altın çağın, Pandora'nın kutusunun ve piton yılanının ölümünün gerçekliğine kani olsalar da olmasalar da bu doktrinlerin ahlakla hiçbir ortak yanı yoktu. Antik çağda Teogoni'nin milletlerin barışını hiçbir zaman bozmamış olması hayranlık uyandırıcıdır. Sorular Ah, eh, keşke antik çağı taklit edebilseydik. Keşke 17 yüzyıl sonunda edebiyatta yaptığımız ilahiyat tartışmalarında da yapabilseydik. Okullarımızın barbarlığına gömüldükten sonra antik çağın sağlıklı tadını yeniden keşfettik. Romalılar hiçbir zaman bir insana boşluğa veya doluluğa inandığı, arazların öznesiz var olamayacağını öne sürdü veya bir yazarın bir cümlesini başka birinin anladığı anlamın zıttı bir anlamda yorumladığı için zulmedilebileceğini akıllarından geçirecek kadar saçma insanlar olmamışlardır. Her gün Romalıların iştahatına başvuruyoruz. Kanunlarımız eksik kaldığında ki bu sık sık başımıza geliyor, kodekse ve digesteye bakıyoruz. O halde üstadlarımızın bilgi hoşgörüsünü taklit etmemek niye? İnsanların realistlerle veya nominalistlerle aynı fikirde olmasından, skotosu veya tamısı, ekolon paydusu veya melançitosu tutmasından, tanımadıkları presli bir psikopozun veya daha da az tanıdıkları bir İspanyol keşişin safında yer almasından devlete ne? Bütün bunların bir milletin gerçek menfaatiyle, Likopron'dan veya Hesiodos'tan alınmış bir pasajın doğru veya yanlış çevrilmesi kadar alakasız olması gerektiği açık değil midir? Başka sorular İnsanların kimi zaman beyinlerinden hasta olabileceğini biliyorum. Müziğini yeterince iyi bulmadığı için delirerek ölen bir müzisyenimiz vardır. Bazı insanlar camdan burunlar olduğunu düşünmüştür. Peki ama... Örneğin daima haklı olduklarını düşünecek kadar hasta insanlar olmuş olsaydı bu denli tuhaf bir hastalığı tedavi edecek yeteri kadar hele borus bulunur muydu? Peki ya bu hastalar daima haklı olduklarını iddia ederken kendilerinin haksız olabileceğini düşünen herkesi ölüm cezasıyla tehdit etselerdi, boyun eğmeyenleri ortaya çıkarsınlar diye casuslar tutsalardı, bir babanın oğlunun, bir annenin kızının şahitliğiyle yakılarak öldürülmesi gerektiğine hükmeselerdi, bu insanları bağlayıp onlara kuduz muamelesi yapmak gerekmez miydi? Cahillik. Bana madem insan özgür değil, o zaman bütün bu vaazın anlamı ne diye soruyorsunuz? Öncelikle ben size insan özgür değildir demedim. Ben insanın özgürlüğünün, istemeyi istemek gibi hayali bir güçten değil harekete geçebilme gücünden oluştuğunu söyledim. Kaldı ki doğaya bağımlı olduğum için ebedi Tanrı'nın beni bu hayalleri kaleme almak için yarattığını, 5-6 okuru bunlardan faydalanmak, 5-6 okuru ise bunları küçümsemek ve yığınla gereksiz yazının arasına terk etmek için yarattığını da söyleyebilirim. Şayet size hiçbir şey öğretmediğimi söyleyecekseniz, daha en başta kendimi bir cahil olarak tanıtmış olduğumu hatırlatırım. Başka Cahillikler Ben o kadar cahilim ki bana anlatıp durdukları eski olguları bile bilemiyorum. Geniş bir alana yayılan ülkeler içerisinde ilk hırsızlığı, ilk eşkıyalığı gerçekleştirdiği söylenen o kadim kahramanların yıldızlara, balıklara, yılanlara, ölülere veya fantastik varlıklara tapan o ilk bilgelerin hangi çağda yaşadığını araştırırken az 7-8 yüzyılla yanılmaktan korkuyorum. Mesela 6 Gahambarı, Çinvat Köprüsü'nü, Dardarotu veya Kaharon'un gölünü ilk kim taha etti? İlk Bakus, ilk Herakles, ilk Korfeus hangi çağda yaşadı? Antik çağın tamamı des ve Xenofon'a kadar o kadar karanlık ki, yaşadığım gezegen üzerinde aşağı yukarı 30 yüzyılı kısa bir süre öncesinde neler yaşandığına dair neredeyse tek kelime bile bilmiyorum. Üstelik bu son 30 yüzyılda bile ne çok belirsizlik, ne çok şüphe, ne çok masal var. Daha büyük cahillik. Ülkemin diğer vatandaşlarının da benim de vatanımız hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmediğini gördükçe cehaletimin altında daha çok eziliyorum. Annem bana Ren Nehri kıyısında doğduğumu söylemişti. Buna inanmak istiyorum. Kurlandiya yerlisi dostum Bilge Apodeutos'a, komşuları olan eski kuzey halklarıyla ve kendi talihsiz küçük ülkesiyle ilgili bilgiye sahip olup olmadığını sordum. Bana bu konuda Baltık denizindeki balıkların sahip olduğundan daha fazla fikri olmadığını söyledi. Bana gelince benim memleketimle ilgili tüm bildiğim, bundan aşağı yukarı 18 yüzyıl önce Sezar'ın söylemiş oldukları. Bizler birkaç iyi av hayvanı bulmak için insanları bir takım tanrılara kurban etme geleneğine sahip eşkıyalarmışız. Ve yanımıza bu pek hoş kurban etme törenlerini yerine getirecek yaşlı büyücü kadınlar almadan asla sefere çıkmazmışız. Bir yüzyıl sonra Tacitus bizi hiç görmemiş olsa da hakkımızda bir iki şey söylemiştir. Tacitus bizi Romallara kıyasla dünyanın en dürüst insanları olarak görür. Zira soyacak kimseyi bulamadığımız zamanlarda günlerimizi ve gecelerimizi kulübelerimizde kötü biramızla sarhoş olarak geçirdiğimizi belirtir. Bizim altın çağımız olan zamanlardan Şarlman'a kadar arada muazzam bir boşluk mevcuttur. Bu bilinen çağa geldiğimizde ise Goldas'ta Şarlman'ın açında yayınlanmış bir fermanını görüyorum. Bu bilgiye imparator ferman da şöyle diyor. Bir gün şehir civarında avlanırken Neron ve Agrippa'nın erkek kardeşi Granus'un bir zamanlar inşa ettiği kaplıcaları ve sarayı bulduğumu biliyorsunuz. Neron'un erkek kardeşleri olacak o Granus ve Agrippa bana şarmanında en az benim kadar cahil olduğumu gösteriyor ve bu durum içime su serpiyor. Gülün cahillik. Ülkemin kilisesinin tarihi de tıpkı Neron ve Agrippa'nın erkek kardeşi Granus'unkine benzer. Hatta ondan daha da mucizevidir. Bu tarih dirilen küçük olan çocuklarıyla ağla tavşan yakalar gibi boyun bağıyla yakalanan ejderhalarla, bir Yahudinin bıçak darbesiyle kanayan kusanmış ekmeklerle, kesik başlarının peşinden koşan azizlerle doludur. Almanya'mızın kilise tarihinin en kesinleşmiş efsanelerinden biri, Aziz Pierre de Luxemburg'un efsanesidir. Pierre de Luxemburg, 1388'de ve 1389'da, yani ölümünden sonraki iki yılda 2400 mucize, Takip eden yıllarda ise 3000 mucize gerçekleştirmiştir. Gerçi bu mucizeler içerisinde sadece 42 ölü diriltmiştir. Avrupa'da başka devletlerin bu kadar mucizevi, bu kadar özgün bir kilise tarihine sahip olup olmadığını araştırdım ve her yerde aynı bilgeliğe, aynı kesinliğe rastladım. Cehaletten beteri Ardından insanların bir takım anlaşılmaz saçmalıklar uğruna birbirlerini lanetlediklerini, birbirlerinden nefret ettiklerini, birbirlerine zulmettiklerini, birbirlerini boğazladıklarını, astıklarını, tekerleğe mahkum ettiklerini, yaktıklarını gördüm. Ve dedim ki, şayet bu iğrenç zamanlarda yaşamış bir bilge varsa, kendisi çöllerde yaşamış ve ölmüş olsa gerektir. Aklın Başlangıcı Bugün, aklın şafağı olan bu yüzyılda o fanatizm hidrasının birkaç başının yeniden canlandığını görüyorum. Görünüşe göre zehirleri daha az ölümcül, ağızları daha az parlayıcı. Oynak lütuf uğruna insanların kanı pazarlarda satılan umumi endüljanslar için onca sene aktığı gibi akmadı. Ancak canavar hala hayatta. Hakikati arayacak her kim olursa olsun zulüm görecek. O halde karanlıklar içinde tembel tembel oturmalı mı? Yoksa hasedin ve iftiranın kendi meşalelerini yeniden yakmak için kullanacakları bir meşale mi yakmalı? Bana kalırsa ben zehirlenme konusuyla yemek yemekten ne kadar imtina edilmemesi gerekiyorsa hakikatinde de bu canavarlar karşısında o kadar saklanmaması gerektiğine inanıyorum.